chicas Kainat Bugün 28 Ağustos Perşembe Yıl 2014 Ay 8 Gün 240 Hızır 115 1435 Hicri Zilkade 2 1430 Rumi Ağustos 15 Leyleklerin sıcak ülkelere gitmesi Fırtına Günün sözü İradene hakim ol Ve fakat vicdanına esir ol Aristoteles Günü tarihi. 265 yıl önce bugün 28 Ağustos 1749'da Almanya'nın en büyük şairlerinden biri olan Johann Wolfgang Goethe Frankfurt'ta doğmuştu. Büyük, büyük Saatli Marif Takvimi Bu bir of all nationalities and of all creeds, can live together as to brothers. I wish I could live in a fantasy world where anything just fake. In the words of my song, your love is all that I ever need. When I turn to the time that my heart wasn't mine, baby, I'm long, long my reality, but all you got to do is, baby, hold, hold on to me. İlk Açık Radyo 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete başladı. Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız iki ay önce hayata veda eden Bobby Womack'tan geldi. American Dream, Amerikan Rüyası adlı parçaydı önemli bir alıntıydı içeriyordu bazı alıntılar da Martin Luther King Jr.'ın sesinden de alıntılar vardı bu şarkıda neden çaldık Ve günler yürümeye başladı Eduardo Galiano Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık 28 Ağustos Benim bir rüyam var. 1963 yılında bugün Washington sokaklarını dolduran hınca hınç bir kalabalığın önünde rahip Martin Luther King Jr., yüksek sesle haykırdı. Günün birinde çocuklarımın tenlerinin renginden ötürü yargılanmayacaklarını hayal ediyorum. Günün birinde düzlüğün yükseleceğini dağların eğileceğini hayal ediyorum. Bunun üzerine FBI, Amerikan Polis Teşkilatı, King'in bu ülkenin geleceği için en tehlikeli siyah olduğuna hükmetti ve çok sayıdaki ajan Gece gündüz onun her adımını izlemeye başladı. Ama o, ırksal aşağılamayı ve siyahları cephenin en önünde ölüme götüren askerlere dönüştüren Vietnam Savaşı'nı kınamayı sürdürdü. <gülüyor> Lafı hiç evirip çevirmeden ülkesinin dünyanın en büyük şiddet tedarikçisi olduğunu söylüyordu. 1968'de bir mermi suratını dağıttı. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galliano, Çeviren Süleyman Doğru Ser Yayıncılık Evet, tarihte bugün de neler olduğuna birazcık daha bakalım. Biraz önce söyledik Eduardo Galeano'nun üzerinden de 1963'te bugün Washington D.C.'de yani Amerika Birleşik Devletleri'nin başkentinde 200.000'den fazla insanın katıldığı muazzam bir topluluğun katıldığı insan hakları yürüyüşü yapıldı ve orada Martin Luther King Jr. ünlü I have a dream, benim bir rüyam var konuşmasını yaptı. Bunu bir kez daha söyleyelim. 1955'te bugün Emmett Till Adındaki bir siyahi genç 20 yaşının altında Mississippi'de muazzam bir um, hunharca bir cinayete kurban gitti. Ve Amerika'nın modern uh, sivil haklar hareketini, yurttaş hakları hareketinin de bu şekilde galvanize olmasına yol açtı, tetikledi diyebiliriz. Ama görüldüğü gibi bu tarihlerde her zaman Amerika Birleşik Devletleri'nde günümüzde de ciddi çocuk yaştaki siyahileri ağırlıklı bir şekilde öldürme durumu polisler tarafından ve beyazlar tarafından da devam ediyor. Maalesef bu durum <gülüyor> düzelmediği gibi bazı yerlerde de kötüye gidiyor. Ferguson'da olduğu gibi mesela son yapılan bir araştırmada Missouri'de Ferguson ve diğer benzeri yerlerde siyahlar aleyhine korkunç bir ayrımcılık olduğunu, sistemli olarak yapılmış olduğunu, ekonomik bir ayrımcılık da aynı zamanda. ayrımcılık yapılmış olduğunu da ortaya koyan raporlar var. Yani insan hakikaten inanmakta zorluk çekebilir. Çünkü medya bunları yansıtmıyor. 1990'da Irak kuvveti yeni vilayeti olarak ilan etti. Ondan sonrası tarih günümüzde de Irak diye bir ülkenin kalmadı. hatta Orta Doğu diye bir bölgenin de kalmadığı günlere giden bir ortamın içindeyiz. Paramparça olmuş bir bölgeden bahsediyoruz. Libya'dan Irak'a kadar, Suriye'ye kadar Hatta daha üzerinden Afganistan ve Pakistan'a kadar da uzanabilecek patlamalar, çatlamalar, savaşlar. Burda, Somali, Orta Afrika doğru indiğiniz zaman, evet. Ukrayna'ya kadar çıkabiliyorsunuz. Hatta bu savaş coğrafyası içinde. Evet. Böyle. 3 sene öncesinde bunlardan, yani Arap Baharı öncesinde, Arap Baharı'la nitelendirilen durumun öncesinde bunlardan bahsedebilmek belki de mümkün değildi. Belki akla bile gelmiyordu. Ama 3-4 sene içerisinde neredeyse bütün kurallar değişmeye başladı. Hatta 1 sene içerisinde bile değişebiliyor bu kurallar. Aylık hatta günlük olarak da söylenen her gün farklı bir şekilde telaffuz edilebilir olabiliyor. Evet, çok da yani <gülüyor> gerek fiziki dünyanın, gerek canlılar aleminin, gerekse de siyasi, sosyal ve iktisadi coğrafyanın tamamen paramparça olmakta olduğuna dair çok sayıda işaret var maalesef. Ama bunları e, kapsamıyor da devlet. Kapsamıyor şey, fakat daha da kapsamıyor. Daha da büyükleri gelecek. Asıl bu daha da büyüklerinin geleceğine olan işaretleri kapsamıyor medya ve aynı zamanda da devlet. Küresel iklim değişikliği ile beraber bu konulardaki bağı bulabilmeniz mümkün. Hepsini birbirine bağlayabilmeniz de mümkün. Kuraklıklar, göçler, gıda sıkıntıları, susuzluk gibi konulardan bahsedebilmeniz mümkün. Bu ülkelerde aynı zamanda petrol ve doğalgaz yataklarında işin içinde katın. Ve Sudan da bahsetmiştim. Ee, böyle bir durum söz konusu olduğu zaman asıl tehlikenin nerede olduğunu bulabilmek çok da zor olmasa gerek. Ama uyarılar da geliyor. Hem resmi kurumlardan, Birleşmiş Milletler gibi hem de dünya üzerinde yaşanan iklim olayları üzerinden bu uyarıları da görebilmek mümkün. Evet şimdi onlara geçeceğiz zaten. ya yani Medyada maalesef sadece yeni Halef Selef konuşmaları var. Yeni Başbakan yani Türkiye'de hiçbir medyada kısıtlama da getirmiş zaten ekstradan. Ve Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne veda etmesi, Davutoğlu'nun başkan seçilip konuşma yapması bundan başka konuşulan ve yazılan bir şeye de rastlamak mümkün değil yani tamamen paralel tartışması var Türkiye'de bir kesimde en azından hükümete ve yetkililere ve Adalet ve Kalkınma Partisi yöneticilerine yakın medya organlarında çok büyük ölçüde yer tutan bir paralel devlet paralel yapılanma tartışması var bu bir bakıma da artık haklı görülebilir. Çünkü paralel bir dünyada yani işte paranoid şizofreni belirtileri de görülebilir. Dünyanın içinde bulunduğumuz bölge tamamen bir yangın yangın yeri ve deprem yeri gibi metaforlar yerindeyse eğer olabilecek en büyük felaketler yaşanıyor. Bütün komşu ülkeler, yani belki doğudaki İran hariç. Büyük bir gerginlik var. Yani İran'da evet. da aslında gerginliklerin olabileceğine dair bazı evet, açıklamalar var. var. Orada da mesopotukluk var. var ve su sıkıntısından bahsediliyor şimdi İran'da. Ee, su sa savaşları var falan. Hiçbirinden bahsedilmiyor ve sadece geldi gitti kim geldi kim gitti böyle bir şey. Aşkımı size emanet ediyorum manşetleri var. E, aşkım davam kavgam size emanet gibi sözler hükümetim adına, lideri olduğum hareket adına elimi tekrar uzatıyorum. Buradan bizi sevsin ya da sevmesin 77 milyonun her bir ferdine bir kez daha ben musafaha için elimi uzatıyorum. Lafları var. Yani tokalaşmak için el uzatma vaziyeti var. Ve bunun dışında da bu hem bir yandan el uzatırken bir yandan da büyük bir tehditler zinciri gidiyor. Hani zamanla bir yandan emanetimizi, emanetimi size devrediyorum. Daha doğrusu Aşkımı size emanet ediyorum dedikten sonra da e, bu aşkı devralacak olan kişiyi de emanetçi olmamakla e, tanımlıyor. Eski evet. başbakan, artık başbakan değil değil mi? Değil. Tamam, cumhurbaşkanı diyebilirim artık. Diyebilirsin. Tamam, cumhurbaşkanı. Yemin etmedi daha mı Yemin etmemiş cumhurbaşkanı diyeyim o zaman. Yemin evet. etmemiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama yapmıştı dün. E, bu konudan da aslında bahsederiz. Davutoğlu'nun konuşması da ilginçti. Eski gerginliklerle karşı karşıya kalacak mıyız geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz Erdoğan'ın salı konuşmalarında olduğu gibi hep beraber göreceğiz ama bir ön değerlendirme yapabiliriz, yapabiliriz herhalde. Yapabiliriz evet. Geçmişten konuşmalarıyla da kıyaslamalar yapmak için ideal bir fırsat var önümüzde ama bence asıl konu kesinlikle bu değil ve Türkiye bu paralel, paralel evrende yaşıyoruz aslında. Paralel evrende yaşıyoruz ama programın başında biraz önce söylediğim gibi. Daha önce bir paralel, mesela geçtiğimiz sene bugün paralel evren ya da paralel örgüt ya da paralelle alakalı bir cümle kurduğumuz oluyor muydu? Hayır. Ama şu anda günden neredeyse iki defa ağzımızdan bir paralel, paralel, paralel, paralel diye bir paralelle başlayan cümle çıkıyor. Ama... Önümüzdeki sene mesela paralel değil mesela ne olabilir? Dikey, yatay. Hayır. İyi bir şeyler ortaya çıkabilir Neden yine, yine paralel evrende yaşamaya devam ediyoruz çünkü bir yandan e, gerçek diye dünyaya teka gerçek dünyaya tekabül ettiğini düşündüğümüz şeyleri hiçbir gazetede hiçbir televizyon kanalında ya da radyo istasyonunda duyamıyoruz bu bende ciddi bir kişilik yarılmasına siz yol açıyor siz gazeteleri gerçekleri öğrenmek için mi okuyorsunuz yoksa biraz eğlenmek için mi okuyorsunuz her ikisidir de muhtemelen ama artık eğlenme payı yok <gülüyor> ...bak bana bir şey oldu mu... ...şeklinde okuyorum... ...geçen günde şey... ...vardı... ...telaş etmeyin Ömer Bey... ...dedi arkadaşlar... ...şimdi beyazlar giymiş... ...bazıları size alıp götürecekler... dedi. ...sakin olun dediler... ...ne dediklerini anlamadım... ...vimi anlamaya çalışıyordum... ...ruyanızda mı gördünüz hayrolsun... ...evet... <gülüyor> ...evet şimdi bakalım durumumuza... Ee, İki tane şey haber verelim. İstanbul'da taksi fiyatlarına zam geldi. Yerel bir radyo olarak ona hemen söyleyelim. İstanbul'da taksimetre açılış ücreti 2.95'ten 3.20 Türk Lirası olarak çıkartıldı. Kilometre başına ücret de 1.83'ten Türk Lirası 2 Türk Lirasına yükseltildi. Bunun oranlarını hesaplamayacağım ama bir yükseliş var. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı da 19 aydır zam almadık. Tabi istediğimiz oranda olmadı ama keşke Türkiye'de hiçbir şeyin fiyatı artmasa da biz de zam kararı almasak demiş. Oranlar maalesef enflasyonun altında kalmıştır. Daha taksici esnafını daha çok koruyan bir karar çıkmasını bekliyorduk diye konuşmuşlar. Anadolu Ajansı'nın haberi bu bir ikinci haberde gene e, bu sefer kendi kadromuzdan gelen acar muhabirlerimizden Emre Gümüşer'in bir haberi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ağustos ayı toplantısından bir yakın mercekle altına alın alınan birkaç satır var. Yani geçen yılın ortalarından itibaren gerçekleşen birikimli döviz kuru gelişmelerinin yıllık enflasyon üzerindeki olumsuz yansımalarının da kademeli olarak azalmakta olduğunun altı çiziliyor. Bu PPK para politikası kuru değerlendirilmesi. Öte yandan diyor, gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileştirmeyi iyileşmeyi, enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Kurul bu çerçevede kuraklığın ve jeopolitik risklerin enflasyon görünümü üzerindeki etkilerini de ele almıştır diyorlar. Yani ilginç bir şey. Kuraklıkla gıda fiyatları arasında bir ilişki kurulmuş oluyor. Emre Gümüşer bunu bize belirtmiş. Haber analizi bu. E, bu zaten bilmediğimiz bir şey değil ama dikkate değer olan diyor Gümüşer. Merkez Bankası'nın toplantısında bu durumu gündeme alması. Tabi bu yani hiç şimdiye kadar toplantıda e, alınmış bir şey değildi. Ama pek çok haber sitesinin de bu durumu atladığı sadece resmi toplantı kararını haber olarak geçtikleri var. 4-5 gün içinde resmi sitesinde de Merkez Bankası'nın toplantının özeti çıkacak. O zaman daha detaylı bahsedilmiş mi? Ona da bakacağız diyor Emre. Böyle bir çok satır arası okumalar. Evet aynı zamanda karşısında. sanayiciler de bu iklim değişikliğinin sonucu olarak ortaya çıkan durumlardan bahsediyordu. Geçtiğimiz gün yapılan bir toplantı vardı. İstanbul Sanayi Odası'nın, İSO'nun Ağustos ayı toplantısını ana gündemi, iklim değişikliğinin nedenleri ve ekonomisi etki ve sanayimize etkileriymiş. Bu ana gündemle gerçekleştirilmiş e, bu toplantı. Hatta dün düzeltmeyi de yapayım. E, İSÖ Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan Türkiye'nin iklim değişikliğini iyi yönetemediğini sadece deniz suyu seviyesindeki bir metrelik yükselmenin Türkiye'ye maliyetinin 12 milyar dolar olacağına vurgulamış. Gene ilimser konuşmuş. Bence de çok ilimser. E, fakat bütün bunların hiçbiri yok. İşte Merkez Bankası'nın Para politikası kurulunun satır kararından, satır aralarından okumak mümkün. Onun dışında bu arkeolojik kazı yapıyoruz ama hiçbir şeye rastlamak mümkün değil. En çok tartışılan konulardan birisi işte Fenerbahçe kayıcısı Volkan'la Volkan'ın Galatasaray'ın oyuncusu Melo'ya ettiği saldırı ve bunun üzerinde dönüyor. Ana muhabbet bir de e, şey var mı yok mu? Emanet mi değil mi e, Yeni Türkiye vefa kongre vefa mı veda mı Veda değil vefa. Bunlar konuşuluyor kardeşim de emanetçi değil. Plan falan. Ya şimdi bunları boş verelim de Rusya'nın doğusunda doğusunda evet doğusunda tavuk fiyatlarının %70 arttığını biliyor musunuz? Hayır. Tavuk fiyatları yüzde yetmiş, altmış Rusya'nın doğusunda. Sadece bu artış, gıda fiyatlarındaki artış Doğu'ya özgü değilmiş. Rusya'nın bu, bu Batı'dan gelen tüm ithalat, ithal gıdaların yasaklanmasının ardından genel olarak ülkede bir gıda fiyatlarındaki yükselişten bahsediliyor. Uçurmuş fiyatları. Mesela sen Petersburg'da ve ülke genelinde gıda fiyatlarının uçulmasından bahseden bir haber var. Türkish Nya.com sitesinden. Rusya'nın gıda ithalatını getirdiği yasaklar St. Petersburg'da ve ülke genelindeki bu fiyatları uçururken mesela örnekle veriliyor. Patates St. Petersburg marketlerinde yılbaşından bu yana %72 artmış. Düşünsene patates tarlalarınızın olduğunu ve Rusya'ya ithalat yaptığınız. Evet. Ve bir var, mı? Taraftan, bir var, var, var mı Türkiye'den bir girişiminiz var mı Selahattin'e? Selahattin bana iletti o konuyu geleceğim. Ee, patatesin fiyatı bu şekilde artıyor. Mesela ee, %72 artmış patates. Kümes hayvanları ve domuz etinin fiyatı %25 ile %30, %23 arasında yükselmiş. Özür dilerim. Ülkenin doğusunda ise bu rakam %60'a yükselmiş. Sakhalin Adası'nda. Sakhalin ha, Evet bu patatesi o zaman kadife mahfazalar içinde verecekler. Değil mi? Muhtemelen. %60 yükselmiş. Mesela Primonya bölgesinde ise balık fiyatları birkaç hafta öncesine kadar karşılaştırıldığında yüzde 40 pahalanmış. Ve daha öncesinde oldukça popüler ve ucuz et olarak nitelendiriliyormuş. Ucuz gıda olarak nitelendiriliyormuş bunlar. Şimdi ise yüzde 60 ve yüzde 40'lık bir pahalılıktan söz ediliyor. Rusya'ya gıda i̇ki, satalım. İki, bir de rakibiniz var Çin. Açık patates. Bir dakika. Çin ve, Rusya, Çin ve Türkiye'den almayı planlıyor gıda ürünlerini Rusya. Ama Çin'de de gıda skandallarının arda arkası kesilmiyor mu deniliyor? Bak gazetecilik şarkı konuşuyorum şu anda. Arda arkası kesilmiyor. 30 bin ton bozuk tavuk ayağı yakalanmış. Sonuçta şöyle bir durum var. Bu ne ayak ya böyle? Çin'in diyetiyle, Çinlilerin diyetiyle Rus, Rusların diyeti pek bir benzer değil. Hadi Türkiye'de domuz eti üretimi pek bir şey olmasa da verimli bir şekilde gerçekleştirilemese de Çin'deki gibi tavuk bacağını kraker gibi yemiyor Ruslar galiba. Ama mesela Çin'den gelen haberlerde öyle 30 bin tonun üzerinde bozuk tavuk ayağı ele geçirilmiş. 38 kişi gözaltına almış polis ve 9 üreticinin etlere fazla hidrojen ...peroksidin kattığı açıklanmış böyle bir durum var Çin'de de Çin'de de yani Çin'in diyetiyle Rusya'nın diyeti de pek uygun değil ama geriye kim kalıyor Türkiye Türkiye'de de bu alanda yatırım yapmak istiyorsanız genel rakibiniz olabilir çünkü e, bizim Çine mi satacağız Çinin niye satıyorsunuz Rusya. Tavuk bacağınız mı var sizin siz vegan değil miydiniz Vegan İşte Çin'in diyetiyle sizin yediğiniz sizin diyetiniz pek uygun olmayabilir o yüzden e, Rusya daha verimli bir pazar olabilir ama rakipleriniz de var. Mesela Cumhurbaşkanı daha doğrusu henüz yemin etmemiş Cumhurbaşkanı ee, Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan kendisi kozmetik alanında faaliyet gösteren Bella Pierre'den e, adlı şirketteki hisselerini satmış ve gıda sektöründeki yatırımlara ağırlık vereceği belirtilmiş kendisine. Yani rakibiniz Çok biraz iyi. güçlü galiba açık patates olsa bile bilmiyorum. Mesela Erdoğan Patates diye bir markayla karşı karşıya kaldığınız zaman Putin'le de zaten Erdoğan e, ailesinin dostluğu da var. Siz de e, buradan Pusir Hayat'tan epey bir kavgalı duruyorsunuz e, Rusya'daki hükümetle beraber. İçiniz kolay olacağını zannetmiyorum. Mürim Pizmese. Evet, evet. Tebrik. Yani tebrikten erken bir tebrik yapmayalım şimdi yani Bile Erdoğan'a bu yarışmada. Yani. Peki uzak bir coğrafyadan bahsedelim. Sibirya, Sahalin Adaları filan. Madem coğrafyadan bahsettik ben de sana günün sorusuyla sorarak başlayayım. Kanada'yla <gülüyor> ee, Kanada'nın Kuzeybatı eyaletlerinden bir şey soracağım şimdi sana. Hı -hı. Gözünün önüne getirdin değil mi? Kanada'nın kuzeyde olsun mu? British, British Columbia denen Hı -hı. bölgesi. Bu Burası e, sence Avrupa'ya uzak mı? Ee, biraz ama ne zaman Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı bir sefer düzenlese hemen arkasından geliyor. Birinci Dünya Savaşı'nda da böyle oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda da öyle oldu. O kadar uzak olmasa gerek ama coğrafya olarak biraz uzak. Uzak değil mi? Evet. Şimdi orman yangınları var. E, Tarihinde 50 yılda gördüğü en büyük orman yangınları ve kadim ormanlar bunlar. Boreal. Dün Açık Yeşil'de de birazcık konuşma fırsatımız oldu. İçahin'le. NASA'nın çektiği fotoğraflardan da görülüyordu. Uzaydan evet. bile görülüyordu. Uzaydan mi? görülüyor. Hı -hı. Uzaya çıkmaya lüzum yok. Portekiz'den de görülüyormuş. Hadi canım. Evet. Portekiz'den Kanada'daki yangın mı görülmüş? Görünüyor. Nasıl görünüyor? Baya dumanı. Üstten çıkar dumanı vaziyeti varmış. Yani hiç şaka etmiyorum. Bu haber Jeff Spross'un 25 Ağustos tarihli haberi. Climate Progress'ten aldım. Yani bir kere şöyleymiş yani son belki de 10 bin yılda görülmüş bir frekansta yani ritmde yanıyor artık ormanlar. 10 bin yıldan beri bu kadar sık yangına rastlanmıyormuş ve dünyadaki topraklardaki ve biomas denilen işte yani canlı kütlesi içindeki karbonun üçte birini e, boreal ormanları oluşturuyor. Düşün üçte birini yani. Ve bunların büyük bir kısmı da sub denen yani o, o kutup bölgesinde kuzey kutbunun altında yer alıyor ve orada da permafrost diye sürekli donmuş tabaka fakat onun da eritme durumu var ve bir e, geri besleme mekanizması yaratacak. Yani yandıkça Dünyanın ekosistemini fiziki olarak değiştiriyor bu yangınlar ve doğal e, çevrimlerini, gezegenini bozuyorlar ve daha da çok artmasına yol açıyorlar. Tabii ki küresel ısınmanın hatta şimdiye kadar insan emisyonlarına, insan salımlarından e, daha fazlasını bunlar çıkartmış oluyor. Dünya yüzeyinin de yüzde onunu, yeryüzü yüzeyinin yüzde onunu oluşturuyormuş. Pek umursadıkları yok ama Portekiz'den görünüyormuş. Çok ilginç. Yani böyle Portekiz'den. Kilometrelerce çıkıyor yukarı. Buluttan bahsediyorsunuz ama değil mi? Duman. Duman bulutu değil mi? Yani bulut değil mi? Duman. Bildiğimiz duman. Yangından çıkan duman ama böyle kaç, ben sana bir şey söyleyeyim 15 kilometreye kadar çıkıyormuş yukarı. Yani yangın deyip geçmemek lazım. Bunları Türkiye'deki gazetelerde göremedim ben. Neyse Türkiye'deki gazetelerde göremediğiniz bir başka haberden daha bahsedeyim ben. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan bir açıklama var. İklim değişikliği ile birlikte ölümcül hastalıkların yayılacağı ve sağlık sorunlarının da artacağını bildiren bir açıklama bu. Bize bir şey olur mu? Ebola'nın mutasyon geçirdiğini söylüyorlar. Muhtemelen size de bir şey olabilir son zamanlarda. Dikkatli olmanızda fayda var. Yarasa yemeyeyim diyorsun. Abi. Yarasa yemeyin, domuz da yemeyin ve ormandan çıkan maymunları da, %99 insan genomuyla aynı olan maymunları da yemeyin. Ama aç kaldığınız zaman yiyecek başka bir şey kalmayınca, gerisine ben karışmam. O zaman yiyebilirsiniz belki. Liberya'da olduğu gibi. İlk iklim değişikliği ve sağlık konferansını düzenleyen örgütten bahsediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü. Bu örgüt ülkelere İklim değişimine yol açan sere gazlarının azaltılması çağrısını yapmış ama binlerce kez yapıldı artık bu çağrı. Ve bu olaylardan ötürü ortaya çıkan e, ölümlere ve gıda krizlerine de dikkat çekmiş. Mesela e, programın di direktörü Meyra Niera dünyada hava kirliliği nedeniyle her yıl 7 milyon kişinin erken yaşta öldüğünü söylemiş. Biz sadece geçtiğimiz sene mi söylemiştik Çin'deki? 7 yaşında akciğer 8 kanseri. 8 yaşında. 8 yaşında akciğer kanseri olan kızın evet. hikayesini. Böyle durumlardan bahsetmiş. Fakat... Bulaşıcı olmayan hastalıklar da var. Aynı zamanda bulaşıcı olan hastalıklar da var. Dikkatli olun. Emisyonları azaltın demiş ama dinleyen var mı? Yok. Herkes Yok. cebini doldurma. Köşeyi dönme derdinde. Evet, tam emisyonlardan bahsetmişken yeni bir haber daha. Hemen okuyayım. Gene Jeff Spross imzalı. Gene... E... Climate Progress'ten aldığımız bir şey. Dünyanın mevcut kömür şeyleri, istasyonları yani kömür yakma yerleri 300 milyar ton karbondioksit çıkaracaklarmış mevcut. Yani kapatılmadıkları sürece ki kapatılmıyorlar zaten. Bu 300 milyar ton da yılda yılda %4 artıyor. Bırak azaltmayı, kesmeyi, kısıtlamayı. Ama daha da sonucu var. Yani daha önceki herhangi bir on yıldan son on yılda sayısı en fazla arttığı dönem olmuş kömür madenlerinin ve yani kömür yakan elektrik istasyonlarının ne diyoruz onlara biz santral santral evet ve sonuç olarak insanlık kömür bazlı termik santral şu anda termik santrallerde iklim değişikliğini yaratmanın e, yani e, iklim değişikliğini karşılamak için yapılması gerekenin tam aksini yapıyorlar. İklim değişikliği sorununu çözmek yerine ağır şekilde yeni teknolojilere sorunu daha da kötü hale getirmeye yöneliyoruz diyorlar. Bunun iki aşaması var. Bir, bu şekilde ağır teknolojilere gitmek bir de küresel iklim değişikliği ortaya çıkan bu tarım alanındaki zararları işçilerin cebine giren paradan kısıp yeni teknolojileri yazdırmak. Mesela Brezilya'da şu anda soma. bu oluyor. Evet, Soma'daki gene yeni teknoloji değil de yapmaya. Evet, en evet. ilkel teknolojilerden biri kullanıldı Soma'da o kadar madencinin hayatını alan. Ama ben Brezilya'dan bahsediyorum. Brezilya'da e, kahve üretiminde büyük düşüşlerden bahsediliyor. Bu düşüşleri işveren kendi cebinden çıkarmak yerine işçileri işlerinden çıkartıp yerine robotları, makineleri, son teknoloji e, yapıları koymaya bulmuş çareyi böyle durumlardan bahsediliyor. Peki bitirmek yani inovasyon için. İnovasyon kurtaramaz. Evet. inovasyon kurtaramayacağı gibi Söyle. Yani siz haberinizi söyledikten sonra. Yani bin gigaton atabiliyorsun ancak. Bin milyar bir milyar ton. Yani bin gigaton bir milyar bin milyar bir trilyon ton atabiliyorsun ki en fazla sınır o. 2 e, derecenin altında kalabilmek için endüstri seviyelerinde. Fakat bu ışık mı artık a, iklim değişikliği kontrol etmenin imkanı, ihtimali kalmıyor. İşte bütün denizler yükseliyor vesaire. O raporada birazdan belki ilk yarım saatin ardından ikinci yarım saatin evet. gireriz. Çok önemli bir rapor çıktı çünkü. <gülüyor> Bilinmeyen hiçbir şey yok. Ama kullanılan dili e, beni bile sarstı, bunca zamandır alışık olan beni bile sarstı hükümetler arası iklim değişikliği kurumunun raporu. Fakat buradaki hesap, aritmetik hesap, matematik çok basit. Bince <gülüyor> gigaton kadar atabiliyorsun en fazla. O bile zaten olmaz diyorlar bilim insanları ama halbuki şu anda dünya 300 milyar ton daha Mevcut. Yani ömürleri kapatılmadığı sürece mevcut ömürleri içinde bu santraller 300 milyar ton dağıtacak. Böylece bütçeyi tamamen bitirmiş oluyorsun. Aynı şeyi Avrupa'da da görüyoruz. Harika bir şey var. Haberim daha var. Bu şakaydı yani. Harika derken şaka ettim. Avrupa'da kesinlikle linyit çıkarımına devam ediliyormuş. Avrupa Birliği kararlı bütün şeyleri patlatmayı yeni e, kömür yakıtlı termik santralleri Avrupa Birliği'nin emisyon hedeflerini salım hedeflerini de paramparça edecekmiş. Bu da Guardian'ın haberi Karl Matthies'in imzalı ve çeşitli Bulgaristan'da, Çek Cumhuriyeti'nde, Yunanistan'da Almanya'da, Romanya'da Slovenya'da ve tabi Polonya'da. Hükümetler kendisi topuklarını sıkıyorlar mı denir bu durumda? Kendi bacaklarını sıkıyorlar. Gerçekten bir uyarı olaraktan nitelendirebilmek mümkün buradaki e, olayları, yaptığı hareketleri aslında. Mesela Türkiye'ye tekrardan geri dönelim. Ziraat Odası, e, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mardin'den bahsediyorum. Mehmet Ali Dündar kesintiler nedeniyle sadece Mardin'de elektrik ve su, su kesintileri nedeniyle sadece Mardin'de ikili alanlarda 1 milyar TL'lik değerindeki e, ürünün kurumaya başladığını söylemiş. Böyle bir durum söz konusu bu su kesintileri ve elektrik kesintilerinden ötürü. Şöyle bir durum da var uyarı niteliği de burada. Dün Mardin'in Delik ilçesinde insanlar sokaktaydı. Neden sokaktaydı? Çünkü 3 gündür Atlı köyünde Delik ilçesine bağlı Atlı köyünde 3 gündür elektrik ve su yok. Köylüler de dışarı çıkmışlar en son. Yolu açmak isteyen askerlerle karşı karşıya kalmışlar. Ancak köyde su olmadığı için köylülerle dışarıdan gelen e, sularla da askerlere ikram edip bu gerginliği yatıştırmaya çalışmışlar. Yani bu gerginliklerin gerek Suriyeli Türkiye'nin her tarafından gelen böyle gerekse, gerginlik haberleri var. Mahallelerden, köylerden, yani büyük şehirlerden ya gelen su olmadığıyla şey kadar çıkan tabii. gerginlik haberleri var. Yani bir uyarı olarak algılamıyor mu hükümet bu durumları? Denizden de ölüler toplanıyor sürekli olarak. Göçmenlerin, Göçmenlerin ölüleri, ölüleri ya, tarihte görülmemiş. Akdeniz en ölümcül günleri yaşıyor. Böyle bir durum. Şimdi artık söylem değil eylem zamanı. Şimdi Yapıyorlar işte. Kesiyoruz. Yolları barikat kurmuşlar. Ellerindeki su şişelerini de barikata açmaya gelen kepçeleri fırlatmış köylüler. Evet. Küresel de seferberlik. Bunu küresel boyuta da taşımakta insanlık zaten işte. New York şehrinde 20-21 Eylül'de bütün e, hafta boyunca zaten iklim haftası olacak. 20-21'de de taçlanacak ve çok büyük bir yürüyüşle belki de yüz binlerce kişinin katılacağı bir yürüyüşle Birleşmiş Milletler'de yapılacak. Bu konuda artık zaman kalmadığını belirten şeydir. E, toplantıdan önce insanlar bulunacak. Türkiye'den de Türkiye'nin dünyanın dört bir tarafında da, Brezilya'da, Paris'te de, Roma'da da her tarafta yapılacak. <gülüyor> Belki Çin'de bilmiyorum var mı. İşte Ama... bunun en güzel tarafı da, en yapılabilir tarafı da su olmadığı için sokaklara dökülen köylüleri, mahalleleri, şehirden gelen insanları bu suyun neden olmadığına dair olan asıl sebebin, yani küresel iklim değişikliğine dair olan asıl sebebin Asıl sebep için sokaklara dökülmesini için çalışmak. Bu da önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşecek sizin dediğiniz gibi. Asıl soruna odaklanmak. Evet. Var. Yani söylem değil eylem zamanı. Herkesin aslında bir yeni slogan buldum söyleyeyim mi? Herkesin yakınlarını da sokağa dökmesi lazım. İlk defa şimdi açıklıyorum sloganı. Ananı da al gel. Nasıl? Biraz kaba sanki. Ama oturuyor. Aslında hakikaten almamız gerekiyor. Yakınlarımızı sokaklara dökülmemiz gerekiyor. Çünkü 2030 yılına gelindiğinde her yıl 250 bin kişinin bu iklim değişikliğine bağlı olan sebeplerden ötürü öleceğinden bahsediliyor. Doğrudan. Dolaylı yollardan değil. dünya de kurtarmak dünya için, için aşağı yorulacak. yukarı 24 ay gibi bir şey olduğu da söyleniyor. Yani gerçek liderleri bastırabilmek ve onların toplantı Paris zirvesinde artık dağının kuyruğu kopacak ya uluslararası bir antlaşma bağlayıcı antlaşmaya varılacak ya da çekiver kuyruğunu denecek durumda ama buna <gülüyor> hiçbir iradesi ve vicdanı olan hiç kimse yanaşmayacağı için annesini babasını yakınlarını da alarak sokaklara götürmesi Bence da şu daha anlamlı olmaz mı? Çocuğun da al gel. Çocuğunu da Çünkü al. Çünkü kendiniz ve anneniz babanız zaten bu mevsimleri görebildi. Kışın kışı, yazın yazı. İlkbaharda ikbarı görebildi. Fakat sizden sonraki gelecek olan kuşaklar, çocuklarınız ve torunlarınız sizin gördüğünüz şeyleri göremeyecekler. O Peki, mevsimleri yaşayamayacaklar. O, o gıdaları yiyemeyecekler. O suyu içemeyecekler. Haklısın. Ananı da çocuğunu da al gel. Nasıl? Güzel. Açık Gazete I'll come share the food. And cry behind the door All Tomorrow's Parties Bütün yarının ve önümüzdeki günlerin partileri Gayet hüzünlü bir şarkı Ama duruma da oldukça uygun olduğunu düşündüğümüz bir şarkıydı bu Dinlediğimiz Velvet Underground grubundan da Velvet Underground'dan ile beraber e, All Tomorrow's Parties çaldık Ama asıl çalmamızın sebebini de 1942'de bugün Holmes Sterling Morrison'ın grubun kurucu üyelerinden gitarist ve arka plan vokallerinde de yer alan Sterling'in doğumuydu. Sterling Morrison'ın. O yüzden ona da bir günaydın diyerek devam ettik. Evet programımız açık radyoda, açık gazete. Ve şeye dönelim, söylem değil eylem diyorduk iklim zirvesi New York'ta yapılacak. Halkın iklim seferberliği var. Yüz binlerce kişinin katılmasından bekleniyor. Avaz örgütünde kampanyasında 375 bine yakın insanın onayladığı da belirtiliyor. Ve ondan sonra da işte zirve başlayacak 23'ünde. Bu ee, Orada da 15 dakikalık bir iklim eylemcilerinin konuşma yapması imkanı da bulunacak. Buna doğru gidiliyor. Ama öte yandan tabii çok ciddi bir rapordan bahsetmemiz gerekiyor. Yani durumun ne kadar vahim olduğunu yeni açıklanan, yeryüzünde gelmiş geçmiş en büyük bilimciler kurulu, olan Hükümet Derse iklim Değişikliği paneli diye adlandırılıyor. Onun sentez raporu şöyle söylüyor. Bilmediğimiz hiçbir şey yok. Zaten kendi raporlarını izleyerek biz de size yansıtmaya çalışıyorduk. Çeşitli programlarımızda son buzulu erimeden tutun açık yeşile varıncaya kadar su hakkından Açık Radyo'nun birçok programında başta açık gazete olmak üzere bu konu defalarca el alınmıştı ve alınmakta ama bilinmedik hiçbir şey yok ama kullanılan dil hakikaten insanı e, sarsıyor diyebilirim. Şöyle söylemiş hükümetler arası iklim değişikliği raporu e, iklim değişikliği konusunda kahredici sonuçlar ver diyor. Şiddetli, şedid, haşin yaygın ve geri döndürülemez sonuçlardan bahsediyor. Yani iklim değişikliği şimdi ve burada iklim değişikliği çok daha tehlikeli, ölümcül ve pahalıya mal olacak. Ölümcül olacak ve pahalıya mal olacak. Ve eğer insanlığın bu gidişatını değiştirmek için hiçbir şey yapılmazsa böyle olacak. Fakat gelecekteki birçok bazı şeylerin dönüşümlerinde artık geri dönüşsüz noktaya geldiği söyleniyor. Açık ve ezici bir mutabakat var dünyanın önde gelen bilim insanları arasında. Artık daha ne kadar net söyleyebiliriz bilmiyorum. Bu taslak henüz nihai şeklini almamış hükümet başkanlarına, hükümetleri de ilgilendirdiği için onlara da gönderilmiş ama muhtemelen çok büyük değişiklikler yapılmadan çıkacak. Çünkü bu zaten beş yılda bir çıkarıyor ve çok çok büyük, yüzlerce hatta binlerce bilim insanının ortaya koyduğu bir şey çalışıp senelerce ve şunu söylüyor rapor iki, iki önemli şey söylüyor zaten biliyorduk ama şimdi çok daha net olarak bilimsel olarak söyleyebiliriz bir iklim değişikliği gerçektir iki tarafımızdan yani insanlık tarafından yapılmaktadır sebep olması üç üçüncüyü de bunlardan çıkaralım iki artı bir değilim. Yani çevremize, bize ve çevremize büyük bir e, tahribat getirmektedir. Ve Michael Mann e, bilim insanlarından şeyi söylemiş. Dünyadaki en önemli e, bu konuda çalışan bilim insanlarından birisi. Eğer buradan çıkaracak bir bir tek ders varsa o da şu demiş. E, hemen harekete geçmek zorundayız demiş. Başka hiçbir yolu yok. Şu anda eyleme geçmek zorundayız demişler. Yani ani ve geri dönüşü olmayan geri dönüşsüz sıcaklık artışları olacak ve felaketler olacaktır diyor. Associated Press New York Times'da, Bloomberg'de çok kısa ele geçirmiş Justin Gillis'in çok ayrıntılı bir haberi var. New York Times'da mesela bununla ilgili raporu ele geçirmiş ve incelemiş. Aynı sonuçları çıkarıyor. Beşinci değerlendirme raporu ve şunları söylüyorlar aslında artık yeni bir uluslararası antlaşma muhakkak iklim değişikliğini sınırlamak için gerekiyor diye 127 sayfalık bir doküman bu belge. Ve şunları söylüyor, aşırı iklim olayları olacaktır, yükselen deniz seviyeleri olacaktır, aşırı sıcak dalgaları olacaktır, aşırı seller olacaktır, aşırı kuraklıklar olacaktır ve iklim değişikliği şiddetli çatışmaları artıracaktır mülteci problemlerini artıracaktır ve ayrıca da belki de şimdiye kadar üzerinde pek durulmamış yiyecek yetiştirme imkanını, gıda üretimini daras sokacaktır ve dokuzuncu olarak da okyanusların asitlenmesi çok artacağı için denizlerdeki bütün hayat büyük ölçüde tehlikeye girecektir ve eğer Sera gazları dediğimiz bu gazların emisyonlarında salımlarında ciddi değişiklikler olmazsa iklim değişikliği riskleri çok yüksek ya da yüksek olacak 100 yılın sonuna doğru diyorlar. Yani 1970'ten 2000'e 30 yıl içinde e, sera gazları yüzde yılda her yıl yüzde 1,3 artmış. Fakat 2000'den 2010'a Yüzde ne kadar artmış demiştiniz? Yüzde bir onda üç, bir virgül üç. Evet. Ama 2000'den 2010'a yüzde iki virgül ikiye çıkmış bu. Yani muazzam bir artarak artma, rapor, akselerasyon var ve bu ikinci 2010'ların ikinci yarısında yani içinde bulunduğumuz yerde içinde bulunduğumuz şeyde daha da yüksek artış olduğu söyleniyor, galvanize oldu. Ve sadece artık eylem ve söylemden eylem yapılabilecek ve en güzel lafı da belki şeyden bu New York'ta yapılacak toplantıya katılan gruplardan biri olan Oil Change International diye bir grup var. 700'ün üzerinde, belki bine yakın grup katılıyor, örgüt katılıyor bu işe. Onlardan biri olan Oil Change International'da David, onun başkanı, kampanya direktörü daha doğrusu David Turnbull şunu söylemiş. Politikacılar sürekli olarak bir araya geliyorlar, toplanıyorlar ve hiçbir zaman boş laf, laf salatasından başka bir şey üretmiyorlar. Boş Vaatlerden var. Gelecek ay, önümüzdeki ay gerçek liderler. Sahneye çıkıyor ve sokaklarda olacaklar demiş. Yani gerçek liderlerden kastı da hepimizin anlanmış olacağı gibi sıradan insanlar. New York'ta gerçek liderler gerçek eylem isteyecekler. Mesele seçilmiş liderlerimiz bunu takip edecekler mi? Ne diyorsun? Amaç dünyanın ırak olmaması. Biraz önce sarf ettiğiniz durum mesela aşırı iklim olayları, yükselen iklim olayları daha doğrusu. Seller. Sellerden de bahsedebilmek mümkün. Kuzey Irak'ta meydana gelen sel olaylarını hatırlıyorsunuz. İnsanlar çölün ortasında sel suları arasında boğulup kalmışlardı. Çatışmaların artacağına dair öngörü zaten gerçekleşmiş durumda. Mülteci problemin artacağı Yine aynı şekilde ÖRAK üzerinden bakıldığı zaman gerçekleşmiş durumda. Bir gıda problemi var. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'nin yaptığı Türklerin tırlarla Amerikalıların da hava yoluyla gerçekleştirdiği gıda yardımları var şu anda Öra ve aynı şekilde bu gıda problemleri üzerinden de okuyabilmek mümkün. Bu rivayetlerin neredeyse hepsi, yani okyanusların asitlenmesi ve deniz hayatının tehlikeye girmesini biraz daha araştırmam lazım. Belki onda da bir etkisi vardı Irak'taki şu andaki durumun. Hepsi şu anda gerçekleşmiş durumda Irak'ta. Bu Irak'taki gerçekleşen o savaşların, çatışmaların, yükselen iklim olaylarının, gıda fiyatlarındaki artışın ve kuraklığın bütün dünya üzerine yayıldığını düşünün. Ve ondan sonra da harekete geçip geçmemeye karar verin. E, harekete geçtik. işte Amerika Birleşik Devletleri bombalamaya başladık Kuzey Irak'ı. Evet. Bu arada kötü bir haberim daha var. E, Zidileri kurtardık diye övünüyordu diye Amerika. Uydu fotoğraflarından Sincar Dağı'nda çok sayıda yüzlerce hatta belki binlerce kişinin mahsur kaldığı ve kurtarılamadığı ortaya çıkmış durumda. Doğru söylemiyormuş yani Amerika'da. Zaten bombalayarak ne kadar kurtarılabilir bilmiyorum. Fakat Asıl ben e, dün sözünü şey, ettiğimiz bir şey vardı. Pardon şeyi bitireyim. E, Orta Doğu'da su savaşları başlamış durumda. Irak'ta özellikle işte kontrol etmek için su başlarını devler tutmuş misali ve e, özellikle Musul barajı el değiştirip duruyor IŞİD ile Irak hükümeti arasında filan. Başka Felluce barajı var, Tapka barajı var Haditha barajı var ama asıl ölümcül olan Musul barajı eğer şey olursa barajda bir arıza ya kasıtlı ya da şey sabotaj ya da arıza olursa Musul şehrini 3 saat içinde su basacak deniyor. Bu hesaplanmış yani mühendislik olarak. Ve suların miktarı ne kadar, yüksekliğine kadar olacakmış? 20 metre. Yüksekliğinde 72 saat içinde Bağdat'a gidecekmiş eğer böyle bir şey olursa. Bu bu ihtimalden bahsediyoruz evet. yani. Bu da Baghdad'da 72 saat içinde, 3 gün içinde vardığında suyun yüksekliği 4 metre olacakmış. Yani böyle bir faciadan bahsediyoruz. Bu arada Bağdat'ta işte da o şeylerin yanında tatil köyleri yok. O baraj sularının geçtiği yerlerde tatil köyleri yok, tarım arazileri var. Evet. Yani çok çok ayrıntılı artık giremeyeceğiz ama mesela Musul barajının en büyük problemlerinden biri de alçı taşından oyulmuş olması. Dolayısıyla büyük delikler ve şey oluyormuş ve bugüne kadar bu orada çalışan mühendisler ve teknisyenler büyük fedakarlıklarla kapatıyorlarmış. Beton dökerek filan. Fakat her an işte gerek işidin zaten bu konuda teknolojik bilgisinin çok yetersiz olduğu söyleniyor. IŞİD militanlarının, terör örgütünün. Gerekse de hem kasıtlı hem de kazayla böyle şeylerin olabileceği çok muhtemel. Zaten Japon ve İsrail iklim bilimcilerinin de ta 2009'da kuraklığın başlamasından beri sürekli olacağını ve verimli hilal denen, mümbit hilal denen bu bölgede binlerce yıldır. Devam eden bu şey, burayı besleyenlerin medeniyetin ortadan kalkabileceğini, bu yüzyıl dayanmayacağını söylüyor. Türkiye'deki barajlar da İlk, ilk su savaşı da orada olmuş, biliyor musun? Nerede? Irak'ta mı? Hayır, orada işte Verahin Nehir işte Dişne Fırat'ın olduğu yerde. Suyla alakası olan savaş var mıdır acaba? Umma Kralı, 7500 yıl önce, baksana tarihi bilgi vereyim. Umma Kralı sulama kanallarını yıkmış. Fırat'ta. bu komşusu Girsu kralı tarafından yapılmış. Ondan sonra ve orada ilk savaş olmuş. 7500 yıllık bir geçmiş ve durumda fazla bir değişiklik yok ama şimdi artık bütün dünyadan bahsediyoruz. Evet son olarak bu barajlardan bahsederken belki tekrardan Anlatılmak için sıra gelmez. Bu Siirt'te piknik yaparken Alkumru Barajı'ndan bırakılan suyla suya kapılarak ölen insanların cesetleri de toplanmaya devam ediyor. Dün 10 yaşındaki Semanur Parlaküşer'in de cesedi bulunmuştu. Gözaltına alınan baraj çalışanları ise savcı tarafından serbest bırakılmış. E, suçlu yok Aynen. şu anda. Evet. Suçlu yok. Evet durum çok flu deniliyormuş. Veysel Eroğlu, gazetecilerle ilgili soruları cevaplandırmıştı. Derenin içinde 3 noktaya hem ışıklı hem de sesli ikaz yapılmış. Sabah saatlerinde ışıklı ikaz da yapılmış. E, nedense vatandaşların bir kısmı çıkmış bir kısmı dere içinde kalmış. Herhalde bana bir şey olmaz diye düşünmüşler diye düşünmüş. Evet, ne okumuştuk olmaz evet. bir şey. Yani ölen 10 yaşındaki Semanır Parlaküşer bakanın açıklamasına göre bana bir şey olmaz diye düşünmüş ailesiyle beraber. 15 dakika önce haber verildi deniliyor. Bir sürü bilgi kirliliği var demiş ee, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllücü. Ama şöyle bir durum var ki bu da ilk değilmiş. 5 kişinin öldüğü e, Siirt'teki baraj faciası ilk değilmiş. 3 yıl önce de aynı durum yaşanmış benzeri bir şekilde. Eylül 2011'de bayram tatilinde pikniğe gelen aileden 3 kişi baraj sularının aniden açılmasıyla yine can vermişler aynı bölgede. Şıklı ve var. sirenli sistem çalışmıyor. Şirketin adı neydi? Limak, Limak Holding. Üçüncü havalimanının yapımcısı galiba. Üçüncü köprü müydü? Üçüncü havalimanı mıydı? Belki de hepsi. Belki de. Peki ara verelim şimdi. Açık Gazete Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey merhaba. Günaydın merhaba. Evet yani daha ekonomi ağırlıklı olmak yerine belki de daha böyle yeni kurulan hükümet ve yeni hükümetin ekonomi politikaları konusundaki perspektifleri biraz konuşmak da iyi olabilir. Evet. Bu arada daha önce dün konuşmadık ama. Eğer şeyim varsa Can'la benim bir ek sorumuz var. Bu gıda fiyatlarının artışında ciddi bir problem olabilir mi? Evet şöyle deniliyor Bu evet ölçüde etkiledi. Yani şey ayrışmış gözüküyor. Türkiye'deki gıda fiyatlarıyla uluslararası piyasalar dünyadaki gıda fiyatları ayrışmış gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu Türkiye'ye özgü bir sorun demektir. E, Türkiye'de ne oldu dersen yani aslında bu biliniyordu. Kuraklık tabii. Evet, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun Ağustos ayı toplantısından yapılan açıklamada da ilginç bir şekilde pek alışılagelmiş olmayan bir şekilde gıda fiyatlarındaki yüksek seyir enflasyon görünümündeki iyileşmeyi geciktirmektedir. Kurul bu çerçevede kuraklığın ve jeopolitik risklerinden demiş. Yani Suriye ve evet. Irak'taki durumu da kastediyor olabilir. Ee, Enflasyon yani görünümü için. Orada, e, orada tabii e, yani onu kastettiklerini sanmam. Çünkü e, son tahilde Irak'a e, işte Suriye ihracat yapamadığınız zaman gıda ihracatı içeride arz fazlası oluşur. O da fiyatları e, aşağı çeker. Burada tabii daha çok sanıyorum şeye ima ediliyor bu Rusya ve Ukrayna arasındaki şey savaş demeyelim de ne diyelim ona çatışma aslında, aslında bir Avrupa Birliği Amerika biliyorsunuz Ama bu uygulamaya başladı Rusya'ya o da onlara rest çekti o zaman ben de sizden gıda validelerini almam dedi e, Eşim tabi nereden alacak gözler Türkiye'ye yöneldi şu sıralarda işte kim hangi şirket ne kadar ihracat yapacak o konuşuluyor. E şimdi Rusya tabii büyük bir pazar. E zaten içeride yeterince işte üretim olmadığı için yeterli arz olmadığı için fiyatlar yükselişte. E şimdi bir de biz siz bunun üzerine Rusya'ya birdenbire ciddi miktarda gıda çeşitli gıda ürünlerinin ihrac edildiğini düşünün. Bu tabi fiyat artışını daha da kamçılar. Bir de şöyle diyordu Temmuz ayında e, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı. Gıda fiyatlarındaki aşırı artışlara ve zamlara dikkat çekiyordu. Hükümetten gıda ithalatı yapmasını istiyordu. Fakat tabii. bundan bir ay sonra e, durum şu. Türkiye olmayan i̇hracat kuraklığın yapıyordu. olduğu yerde kur, e, gıda fiyatlarındaki yüksek artışla beraber ihracat yapmaktan bahsediyor e, Rusya'ya. Evet. Nasıl bir e, denklem bu? bu... Beklenmedik bir gelişme oldu. Do, do, doğaldır yani içeride e, birdenbire bir e, işte dış etken ki burada tabii kuraklık söz konusu, üretim düşerse e, gıda fiyatları ya da daha doğrusu önce tabii tarım ürünlerinin fiyatları sonra da gıda fiyatları e, birdenbire artar. Şimdi bunu engellemenin yolu elbette o açığı, üretim açığını kapatmaktır. Bu da ancak ithalat yoluyla olur. Ben Merkez Bankası'nın Bu şeyini Destekliyorum yani bu politik önerisini Ama o arada fazla bir Adım da atılmadı tabi çünkü burada Şimdi çiftçiler memnun Bir bakıma Hükümette işte seçimler Meçimler vardı hiçbir adım atmadı Tabi ama Şimdi bu gıda fiyatlarındaki Artış şeyi çok Etkileyebilir çok demeyelim Ama yani bir miktar Etkiler seçim de oй davranışların önümüzde genel seçim var biliyorsunuz. E, yani adeta bir ölüm kalım şeyi haline getirdi AKP bu 330 referandum çoğunluğunu yakalama olayını. Hı -hı. E, bu genel bu şeyde işte kongrede gene ısrarla hedefimiz 330'u yakalamaktır. işte amaç malum. Çok konuşuluyor. Biz de konuşuyoruz burada. Bu şey istiyor Başbakan şeyden rahatsız bu mevcut anayasadan. Çünkü böyle defakto Fiili başkanlık falan Zor işler bunlar Onun için mutlaka başkanlık sistemini getirecek Başkanlık sistemini Getirmenin de bir yolu Bir tek şeyden geçiyor 330 referandum çoğunluğunu yakalayacak 330 küsur Sandalye milletvekili kazanacak Falan filan neyse O, o, o, o konuya girmeyelim şimdi Bunun için tabi Şeyi seçmenlerin davranışını olumsuz yönde AKP'ye oy verme bakımından olumsuz etkileyecek her gelişme ekonomik gelişme özellikle tabi istenmeyen bir durum şimdi ben sanıyorum ithalat yapabilirler bu durumda çünkü bu böyle artmaya zaten arttı bu artmaya devam ederse bunu biliyoruz. Gıda fiyatları yani biz Betam'da da bu yönde aşağı yukarı iki yılda bir yeniliyoruz araştırmamızı yani çok açık bir biçimde şeyi vuruyor. En alttaki yüzde yirmi gelir grubunu vuruyor. Çünkü onların tüketim sepeti içinde gıdanın payı çok yüksek. Evet. ve Dolayısıyla onlar açısından enflasyon daha farklı. Ortalama enflasyondan, TÜİK'in açıkladığı enflasyondan e, gelirleri, reel gelirleri de artmıyorsa ki bu düşük büyüme nedeniyle artık artmıyor. E, şimdi orada bir yoksullaşma e, şey etmiş olabilir, artmış olabilir. Yani benim tahminim. E, bu böyle devam ederse bu tabii iyi haber değil Adalet ve Kalkınma Partisi açısından. Evet ve yani. Memleket açısından. Bizim aklımıza... Tabii memleket açısından. Yani ben seçim odaklı konuşuyorum. Kuraklık Meselesi de tabii bu bir geçici midir, yoksa şeyin ilk işaretleri midir, daha sık olacak kuraklık, bunu bilmiyoruz doğrusu. Evet, aslında bu konuda da çok sayıda yeni araştırma da ortaya çıkıyor. Birkaç tanesinden bir tanesini söyleyelim, daha önce de epey üzerinde durduğumuz şey vardı Harvey Weiss'ın. Yale Üniversitesi'nin arkeoloji ve tarih profesörlerinden kuraklığın süreklilik arz ettiğini, özellikle bu mümbit hilal ve Orta Doğu bölgesinde, Suriye'de. Fakat şimdi son bu yeni bir araştırma var. 2009'da başlayan kuraklığın İsrailli ve Amerikalı araştırmacılar birlikte, şey yapmışlar, şeyi söylüyorlar e, açıkça e, bu mümbit hilal bölgesini, verimli hilali e, dayanamaz buna diye. Sürekli bir karakter gösterecektir kuraklık diye. Tabi o zaman Türkiye, İran'ı filan da kapsaması bekleniyor. Evet, çünkü. bizim aklımıza da şey geliyor. Bu Suriye'deki duruma <gülüyor> baktığımız zaman büyük bir kuraklık oluyor gene Suriye'de. O kuraklıktaki kuraklığın ardından yükselen buğday fiyatlarının cazibesine kapılarak 2006 yılında Esad yönetiminin bütün stratejik rezervlerini satması gibi bir durum söz konusu. Şimdi Türkiye'de de büyük bir kuraklıktan bahsediliyor. Gelen raporlarda bunun daha da kötü devam edeceği yolunda ve şu anda da aynen Esad yönetimine benzer bir şekilde Gıda rezervlerini Rusya'ya satmak gibi bir durum söz konusu oldu. Tüm uyarıların aksine. Ve ondan sonra da gelebilecek olan noktaları biliyoruz. Göçler, çatışmalar, iç savaşlar sonra tekrardan göçler olacak. Bizim korkumuz da bu yönde ilerliyor. Vallahi işte dediğim gibi Türkiye'nin yani kuraklık tabii onu bilmiyoruz. Bakacağız şu tabii çok büyük bir tarihi talisizlik bu hilalden söz ettiyim yani Mezopotamya evet. yukarı ve aşağı Mezopotamya yani özellikle biliyoruz ki yani bu Urfa'daki işte Göbeklitepe vesaire birçok daha önceki arkeolojik araştırmalar gösterdi ki şeyin doğduğu medeniyetin doğduğu tarıma geçişin gerçekleştiği topraklar bunlar. Dolayısıyla şimdi bu toprakların kuraklığa kalıcı olarak mahkum olması tabii büyük bir sorun insanlıktır ama. Bu Türkiye'yi de etkileyebilir, etkileyecek daha doğrusu. Evet. evet. Ama işte şu, şu da var, eğer siz ciddi bir sanayi ülkesiyseniz, sanayi ihracatı yapabiliyorsanız bizim petrolümüz, gazımız yok, o zaman gıda da ithal edebilirsiniz. Böyle pek çok ülke var ee, gıda ithal eden. Yani her gıda malı değil tabii. Yani şimdi Rusya'ya biz ne satacağız bilmiyorum ama büyük ölçüde herhalde işte sebze, balık falan bilmem ne şu bu. Tahıl satacağımızı sanmıyorum ama bu kuraklık tabii tahıl, temel tahıl fiyatlarını. Etkiliyor. Evet yani şeyde ee, pardon Bunun için bunları ithal etmek zorundasın. Evet yani. bir de iki bir şey düzelteyim. Bir tanesi İsrailli ve Japon araştırmacıların araştırmasıydı. 2009'dan beri devam etti ve bunun kalıcı olacağını söylüyorlar Münbitilal bölgesinde bu Yale Environment 360 dergisinde yeni çıkmış bir makaleden Fred Pierce'dan okuyoruz. Bir de biz radyoda gelmişti Harvey Weiss profesör Harvey Weiss 7500 yıldan beri işte bu ilk büyük medeniyetleri kuran e, kurulduğu yerde e, yaptığı bütün araştırmalarda Suriye'de e, şeyi söylüyor e, Akad İmparatorluğu dünyanın ilk imparatorluğunun da çok kısa, beklenme, inanılmayacak kadar kısa bir süre içinde daha binaları bile tamamlamadan terk edip yıkılıp gittiğini ve bunun temel sebebinin de kuraklık olduğunu açığa çıkartmıştı bilimsel makalelerde. Dolayısıyla tehlike büyük yani. Biliyorsun tabi bu, bu tip şeyler trajediler şeyde de başka yerlerde de insanlık tarihinde yaşandı. Mesela Maya medeniyetleri Mayalarda, de. Evet, Anasazi'ler dedi, Maya'lar da evet. Arkeologlar böyle bir e, iklimsel şeyin sorunun e, büyük bir ihtimalle işte hızla şey etti, çoğaldı e, insanlar, şehirler kuruldu, bilmem ne, bu bu ekolojik denge'nin bozulmuş olabileceğini, e, dolayısıyla ortaya çıkan e, işte e, şeyin tarımdaki üretimdeki gerilemenin e, tabii kaynaklar e, azalınca insanlar birbirlerinin boğazına sarılıyorlar. Evet. İç savaşların e, çıktığı ve e, bu nedenle Maya medeniyetini yıkıldığı müthiş hala şey geçen gün gazetede okudum ama yeni bir kent daha hatta iki evet. kent evet, şehir Evet evet ben Normalde de gördüm içinde onu içinde. çok. Yani müthiş bir şeymiş. E, birkaç yüz yıl yaşamış sanıyorum 500 600 yıl. Aa, bir medeniyet çok büyük bir medeniyet o, bir medeniyet, büyük evet. bir medeniyet belli ki daha yeni yeni keşfedilmeye çalışılıyor. Ama yok olup gitmiş. Ormanlar ee, kaplanmış. Evet, Kuzey Kuzey Amerika'da verken. da bir de Anasaziler için aynı şey söyleniyor. Anasazi diye bir medeniyet var. Müthiş gelişmiş bir medeniyet. O da kuraklıktan yok olup gitmiş. Son olarak Gazze'deki olayların da aslında su savaşlarından çıktığına dair de ilginç şeyler çıkıyor. Ürdün Nehri'nin suyu. Yani İsrail'in de Filistin'in için de hayati önem taşıyan şey. Yani Fırat ve Dicle, Suriye, Irak, Türkiye ve İran'ı ilgilendiriyor. Ama Ürdün Nehri de doğrudan doğruya mesela İsrail'in oraları çok kurak bölgeler olduğu için bu savaşların tabii, onunla da bağlantılı olduğu söyleniyor. Tabii İsrail'in yani iki nedenle o yurdun sınırını bırakmak istemiyor. Biz tabii şeyi bahane ediyor, ben bu sınırı kontrol etmek zorundayım diyor. C bölgesi denen bölge, orada tamamen şeye askeri işgali var İsrail'in. Ama ikinci neden de işte ben bu kaynakları kontrol etmek zorundayım. Evet, go go Golan Tepeleri ee, de öyle. Onun için bırakmak istemiyor Mesela işte bu barış görüşmelerinde O çıkmaz noktalardan Yani diğerin anlaşmazlık noktalarından biri Bu Ürdün Vadisi'ni Filistin eğer işte Olur da kurulacak anlaşma olursa Kurulduğunda bağımsız Filistin Devletine mi verecek İsrail'de mi kalacak Şimdi de kalacaksa zaten Bunu Filistinler katyan tabi kabul etmiyorlar Orada dediğin gibi bir, gene bir kaynak Paylaşımı var. Buna bir şey de uydurmuş vaziyette İsrailler. Sınırlı egemenlik diyorlar. Yani aslında bağımsız Filistin devleti dediği Netanyahu'nun işte bu şey iki yıl önce nihayet ben bu çözümden yanayım demişti. Ama tabii bunun ne kadar sahte olduğu da ondan sonraki barış görüşmeleri sürecinde ortaya çıktı. Sınırlı egemenlik kavramı geliştirdiler efendim hava sahasını kontrol edeceklermiş sınırlarını kontrol edeceklermiş yani bağımsız Filistin devletinden yanayız dedikleri bir bantustan evet, şeyde Bant Güney Afrika'da vardı ya anklavlar evet ondan bile kötü aslında evet öyle bir bantustan size verelim öyle idare edin diyorlar Tabii haklı olarak Filistinler de kabul etmiyor. Orada da bunun sonu nasıl gelecek belli değil. Yani İsrail'in bu kafası değişmedikçe özellikle İsrail'in sağı müthiş milliyetçi, korkunç bir yol milliyetçiliği ya. yükselen hatta ırkçılık Araplara karşı. Bu böyle bir İsrail'in barış barış yapması söz konusu değil tabii orada. Türkiye'de bu kurak tabii şeyi de sıdır aşağı nehirler var biliyorsun. Tarık, Dicle, o, gibi. Dicle ve Fırat işte Evet Dicle ve Fırat kuraklıkla birlikte O anlaşmazlıklar da ayuka çıkacak Yani bir taraftan Sözde şeye dönersek Davutoğlu'nun Tahta çıkıp çıkma Töresine Yani bir taraftan hala Bir şey iddiaları Dün değil mi Ahmet ile konuşuyordunuz bu makalelerinden yola çıkarak işte Türkiye'nin liderliğinde evet. bir şey, İslam şeyi birliği, evet. Orta Doğu'da yani birbirleri bence şeyler çatışmalar daha da derinleşebilir, anlaşmazlıklar daha da artabilir bu kuraklık yüzünden. Çok vahim tabi. Yani bu küresel ısınmanın zaten biliniyordu, değil mi siz daha iyi takip ediyorsunuz? Türkiye en çok etkilenecek, olumsuz etkilenecek çölleşme riskiyle karşı karşıya. Olan Doğu Akdeniz bölgesi kesinlikle öyle. Dört ülke sayılıyordu: Suriye, İran, Irak ve Türkiye. Ben e, Seyfettin Bey tekrardan Rusya'ya dönmek istiyorum müsaadeniz olursa. Çünkü e, e, gelen rakamlar çok ilginç. Mesela St. Petersburg'da yılbaşından bu yana artan gıda fiyatlarındaki artıştan bahsediliyor. Patates %72, tavuk 25, domuz eti %23, şeker 16, süt 13, diğer gıda ürünleri de ortalama %10 civarında artmış. Şimdi baktığımız zaman... Mısır'da ve Suriye'deki olayların gıda fiyatlarıyla doğrudan alakalı olduğu ile alak olduğunu gösteren analiz yazılarını da bulabilmek mümkün. E, Rusya'daki Rusya'yı da yani bu coğrafyada, o, o bulunduğu coğrafyada en stabil ülkeler arasında sayılıyor. Hatta Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki bu münakaşayı da Putin bir masaya oturtup ikisini çözebilecek. Kadar güçlü olduğunu gösterdi televizyon ekranlarında. Peki bu durumda herhangi bir karışıklık ya da toplumsal bir huzursuzluk ortaya çıkar mı? Diğer örneklerde görüldüğü gibi. Vallahi Rusya'yı ben şimdi bir kere senden öğreniyorum yani bilmiyordum ben bunun tabii şeyle bu ambargo ve Rusya'nın işte gıda ithal etmemeye ile ilgisi yok çünkü yıl başından beri diyorsun. Evet. Bu şey meselesi gıda ürünleri almama, ithal etmeme Batı'dan. Yeni bir şey tabii. E, o demek ki Rusya'da da bir kuraklık herhalde. Yani çok büyük, ki, çok büyük. Evet. Bu ambargadan evet. sonra da bazı bölgelerdeki gıda artışının %60'ları bulduğu söyleniyor. Mesela e, Sakhalin e, evet, Adası'nda yani %60'mış artış evet, tavuk fiyatı. E, Rusya'nın çok kırılgan bir toplumsal yapısı var. Çünkü yoksulluk özellikle düşük gelirlerde bütün o emekli, işte ücretli oldukça yüksek. Şimdi bunlarda da biraz önce işte söyledim ya bunların gıda fiyatlarının artışından bu kesimler çok şiddetle etkilenirler ve bu tip gelişmeler beklenebilir. Üstelik kurslar biliyorsunuz çok şeydir tarihlerinde böyle ayaklanmaya çok müsait bir hattır kuraklığa da müsait evet. Kurak ayaklanmaları evet, evet. Ee, olabilir tabi ama işte dediğim gibi Rusya'nın sonuçta bir şeyi var kozu var petrol ve doğalgaz ihraç ediyor büyük miktarda rezervi var yani dış ticaret fazlası var Bunları kullanarak tabi ithalat yaparak bu artışları durdurabilir ama şu mesele önemli yani bu geçici bir kuraklıksa sorun olmaz ama bu tekrarlanırsa ya yani her yıl kuraklık olacak diye bir şey yok biliyorsunuz işte eskiden 10 yılda bir ne bileyim ben bir kuraklık yılı yaşanıyorsa ama bundan sonra her beş yılda bir ya da her üç yılda bir kuraklık yaşanacaksa bu tabi. İşte iklimin etkisini göstermeye evet, başlaması bu demek. Çok... Ve bu, yani bu kalıcı, nispeten kalıcı bir kuraklık demektir ve e, tabii çok esaslı toplumsal sorunlara yol açabilir. Evet, evet. Bu çok bizim yakından takip etmeye çalıştığımız bir şey. Kaliforniya'da 3. yılını doldurdu ve Tarihinde görülmüş 500 yıldan beri görülmüş en büyük e, kuraklık olduğu söyleniyor ve su aynen, şiş şişe, şişe e, şeye bağlanmış durumda, şişe suyuna bağlanmış durumda mesela şey ne? neye içme suyu. İçme İç suyu. Musluktan akan su yok. Artık insanların evine musluktan su gelmiyor, Şişeyle su içiyorlar. Aa, aa. Evet evet. O durumlara evet. geldi. Ne Kaliforniya'da. California'da. Evet. E, İstanbul'da da eli kullandığı durum. Aynı nedenle. Evet. Su, Mardin'de orası. başlamış. Mardin'in bazı köylerinde insanlar sokaklara barikat kuruyorlar su olmadığı gerekçesiyle. Barikatı kaldırmaya çalışan dozelleri de ellerindeki pet şişelerdeki dışarıdan aldıkları suyla karşılık veriyorlarmış. Bir de işte bu demin sözünü ettiğimiz şey yani Suriye'deki bütün bu ana çatışmanın kaynağı 2006'da başlayıp devam etmekte olan kuraklık olduğu artık net olarak tespit edilmiş ama son araştırmada işte 2009'dan bu yana da artık sürekli olduğu olacağı dönemsel değil, belki de hiçbir zaman çıkılmayacak bir kuraklık olacağını söylüyorlar. İşte bu son bahsettiğim araştırma, Japon-İsrail iklim bilimcilerinin. Tabii çok ironik bir şey daha var, bir de onu söyleyeyim. Yani bir yandan Rusya ambargo uyguluyor Avrupa Birliği'ne ve Amerika'ya gıda almayacağım diyor. Ama aynı zamanda dünyanın en büyük Amerikan çok uluslu şirketi Exxon'la Kuzey Buz Denizi'nde petrol arama çalışmalarına birlikte giriyorlar. Bu da kuraklığı ve şeyi kat be kat arttıracak bir şey tabii. Ne, ne, ne ilgisi var? Neden orada vurduk? Oradaki... E, petrol yani fosil yakıt çıkarılacak kü küresel epey, ısınma ben bitirecek şey, işini. <gülüyor> yani, yani o Kuzey Kutlu'da petrolü Petrol çıkartmakla özel olarak ilgili değil de evet yani fosil yakıt onu bir şeyde bir dahaki görüşmemizde konuşalım demiştik. Sen evet. Amerika'ya gideceksin Amerika Birleşmiş Devletleri'nde. Bu işte değil mi Birleşmiş Milletleri. Evet evet ee, ama hı? Birleşmiş Milletler'in çağrısından önce de bir hafta boyunca bütün iklim örgütleri İşçi örgütleri, sendikalar filan da, da yerliler kızıl derdiler büyük bir iklim haftası var ve çok tarihin en büyük yürüyüşünü de baskı yapmak üzere hükümetlere bakalım evet, e, yani bu işte sen oraya gitmeden iki hafta sonraki programı e, bu konulara e, tartışmaya çok iyi olabilir. de burada söyleyeceklerim var yani e, siz tabi epey radikal gidiyorsunuz bu konuda ama yani haklısınız büyük bir tehdit dünya ekonomisi açısından ama nasıl bu işin içinden çıkılacak meselesi de çok karmaşık bir mesele. Evet ama. İşte onları konuşalım. Programı bir şey tabi bu Merkez Bankası işte Davutoğlu hükümetinin ve evet. ekonomi Programına falan vakit kalmadı galiba. İstersen iki satır. Evet evet ama söyleyeyim yani bunları mesela Davutoğlu ve şey Doğan gidecekler mi acaba bu küresi? Yani en büyük tehlike tehdit oluyor. Birleşmiş Milletler'e gidecekler mi? Ya Anladın biliyorsun mi? Türkiye ne kadar uzun yıllar Kyoto anlaşmasına imza atmamakta ayak sürdü. Ondan sonra halen de bir şey benim bildiğim kadarıyla hedefler verilmedi. Sonunda anlaşmaya imza atıldı ama... Verilmediği gibi dünyada en fazla artan ülkelerden biri belki de birincisi. Tabii tabii biliyorum. Asalım Evet, evet. Yani bizim büyüme çok fazla fosil enerji şey diyor. Evet. O ağırlıkta çok fazla fosil enerji tüketen bir büyüme. Ee, tabii Türkiye bu konuda en berbatlarından biri, hiç kuşkusuz. Şeye gelince istersen hükümetin evet, mesela de benim tabii iki şey çok üst üste geldi. Dün onu iki satırla dinleyicilere aktaralım. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu vardı. Hı hı. Siz de atıf yaptınız işte gıda fiyatlarıyla kuraklıkla ilgili bölümüne. Faizi değiştirmedi politika faizini. Yani koridorun üst kısmında... Faiz koridorunun kullanılmayan e, en üst yüksek faizleri indirdi ama onun hiçbir anlamı yok. Esas önemli olan e, parayı banka sistemine politika faizi dediğimiz işte bu iki yıl e, şey 2 haftalık repo faizinden veriyordu. O da sekiz 8.25'te bıraktı. Ama seçim kampanyasında hatırlayın Cumhurbaşkanlığı kampanyasında. Şey kükremişti Erdoğan Ne buyurmuştu bu faiz inecek demişti Evet Merkez Bankası indirmedi Aynı zamanda Babacan'ın hükümette Kalacağı hemen hemen kesinleşti gibi Çünkü o konuyla da ilgili işte Davutoğlu Aman kal demiş O da demiş ki Ancak kalırım ama bana karışmayın Şimdi anlaşılan Bu pazarlığı Babacan'ın kazandığı görülüyor Aa, ve şey Erdoğan'ın bu şeyi ekonomiyle ilgili işte faizde radikal düşüş yapın vesaire şeyle görüşlerinin itibar kazanmadığı bunlara itibar edilmedi yanlışlıyor Bu bence en ilginç gelişim. Evet Allah dedi. muhafaza peki buna nasıl bir tepki gösterir yeni e, Cumhurbaşkanı başkanı? Valla gösterecek mi göstermeyecek mi bilmiyoruz. Buna tepkiyi Cumhurbaşkanı'nın değil artık başbakan olacak olan Davutoğlu'nun göstermesi lazım. E Davutoğlu da Babacan'a aman kal dediğine göre yani neden aman kal dedi? Bunu bu işte sizin programlarda da çok konuştum. Yazılarımda da sürekli yazdım. Bu bir faciaydı yani. Eğer şeyin Babacan gidip de şeyin Erdoğan'ın görüşleri ekonomik görüşleri doğrultusunda bir para politikası oluşturulmaya kalkılsaydı bunu her yapımı kriz dedim. 1990'lara geri, geri dönerdik. E bunu birçok insan gördü anladım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi içinde ve buna aman dediler yani böyle bir maceraya kalkışmayalım yani açıkçası işte Yiğit Bulut'un Efendime söyleyeyim Numan Kurtulmuş'un işte e, Zeybekçi'nin e, Erdoğan'ın kafasındaki e, ekonomi e, babacanın tabi e, işte 10 yıldır 12 yıldır yürüttüğü ekonomi anlaşından makroekonomik çerçeveden çok farklıydı. E, bu bu bu tabi haklı olarak anladığım kadarıyla şey göze alamadı e, Davutoğlu ve adeta kalkınma partisinin diğer kurmay çevresi yani şu gözüküyor şu anda e, bu ekonomi e, tartışmasını ve ekonomik konusundaki politikaları konusundaki derin görüş ayrılığını şimdilik e, Babacan e, kazanmış gibi duruyor. Şimdilik diyorum çünkü dediğim gibi bakalım mı bilemiyorum Erdoğan'ın da bir tepkisi olacak, evet. olacak. Bir paralel yapılanma durumu daha var yani. Evet. <gülüyor> ee, yani Davutoğlu'nun da maşallah şeyinde hükümet programını hiç tamamen Boş, bol duygusal hamaset Tek somut şey Yarım saat derdeyse Paralel yapıyla nasıl mücadele kararla Mücadele edileceğine dair Böyle hükümet programı olur mu Allah aşkına? Ya? Ekonomiyle ilgili de çok komik yani, Makro ekonomik istikrar korunacak e Zaten bunun aksini herhalde hiçbir başbakan söylemez Aa, Bir de eğitim reformu yapılacakmış yani geçmiş işte son iki yılda eğitimde neler yaptıklarına bakınca öyle yok tasarısı bilmem ne işte dershaneler şu bu. Rum okullarının yani imam atikleri çevirmesini. Allah göstermesin eğitim reformunda böyle yapılacaksa. <gülüyor> evet. Peki. Çok teşekkürler. Bunu konuşmaya devam edeceğiz şüphesiz. <gülüyor> evet iyi yayınlar hocam. Görüşmek Hoşçakalın. üzere Seyfettin Bey. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Açık kastı. Papa writes to Johnny, but Johnny can't come home. Johnny can't come home, no, Johnny can't come home. Papa writes to Johnny, but Johnny can't come home, cause he's been on the chain game too long. Billy Grammer'dan dinledik, Gotta Travel On adlı şarkı Billy Grammer'ın da doğum günü idi. 28 Ağustos 1925'te doğmuş Benton, Illinois'da ve önemli bir gitarist, Amerikan Country dalının da önemli şarkıcılarından ve şarkı yazarlarından biri. En ünlü şarkısı da Gotta Travel On'du, yani yazısı son günleri de gelip geçmek üzere yolcudur. Abbas bağlasan durmaz diye çevirebileceğimiz Türkçe'ye adapte edebileceğimiz hoş bir şarkıydı. Onunla da devam ettik. Evet. Dur Durum bu merkezde. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilen tek gündemli birinci olağanüstü Büyük Kongresi. ilk. Olağanüstü Büyük Kongre olarak da biliniyor bu Adalet ve Kalkınma Partisi tarihinde. Genel başkanlık için yapılan seçim tamamlanmış. Kongre Divan Başkanı Haluk İpek oy sayımında işlemin tamamlandığını belirterek ilçe seçim kurulu hakimine seri bir şekilde seçimleri sonlandırdığı için de teşekkür de etmiş. Gün kazanmış. Seçimde 1388 oy kullanılmış. Oyların 1382'si geçerli, 6 seçmenin ise oyları geçersiz sayılmış. Hiç hayır oyu yok öyle mi? Hayır oylu dik ki tek aday olduğu zaman hayır oluyor mu? Niye olmasın? Evet hayır diye mi oluyor bu seçmen pusulularınızı? Ben de bilmiyorum. Neyse bu sonuçlara göre Dışişleri Bakanı ve Konya Milletvekili Sayın Ahmet Davutoğlu toplam 1382 oy. 6 oy yok. Belki onlar bilerek yanlış basmışlardır hayır diye bir şey olmadığı için. 6 oy alarak paralel yapı içerisinden sızlan kişiler de olabilir. Neyse. Ee, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı seçilmiştir sözleriyle duyurulmuş ee, bu durum. Sonucun Davutoğlu'nun partiye ve millete hayırlı olmasını dileyen İpek başarı dilemiş. Ardından da Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu platformdan delegelere ve partililere çiçek atmış. Top değil. Ne çiçeği? Gül atmamıştır muhtemelen. Niye? Bilmiyorum. Abo çiçek attığı yazıyor sadece. E sen izledin kongreyi. Ben izledim ama her zamanki gibi not almadan izledim ben bu konuşmayı. Ama satır başları var burada. Alınmış, hazır var. Neyse. Sayın Cumhurbaşkanımız, Değerli Divan, dava arkadaşlarımız. Dava olarak geçiyor ya bu aralar. Evet. Dava arkadaşlarımızın hepsine saygı ve muhabbetle selamlıyorum dedi. Aynı zamanda bu epey bir şey yaptı. Böyle Hacı Bektaşi Veli'den. Ali Şükrü Bey'e kadar uzanan bir sıkalada herkese selamlarını gönderdi. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum diyerek 2-3 defa da Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a. Ee, konuşmasını detaylarıyla değerlendirmek internet üzerinde bulabileceğiniz haberlerde mümkün olabilir. Ben kendi kişisel gözlemimden bahsedeyim. Rica ee, ederim bekliyoruz. Oldukça yumuşak bir konuşma eğer Başbakanlar eski. Sürekli karıştırıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la e, gen olmadı. E, nasıl söyleyeceğim ben şimdi bunu? Tekrar Seçilmiş Cumhurbaşkanı. Seçilmiş Cumhurbaşkanı ama yemin etmemiş Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan'ın konuşmasıyla kıyaslandığında daha bir yumuşak, daha bir profesyonel olmayan, daha bir amatör ruhla gerçekleştirilmiş bir konuşma ile karşı karşıya kaldı. Eğer e, dinlediyseniz siz de diğer bu konuyu din e, bu konuşmayı dinleyen kişiler. Hayır, tamamen iş bölümü yaptık. Sana bıraktım bunu izlemeyi. Evet. E, not almamışsın işte. İşte not almayı unuttum. Ben sadece mimikler, e, her zaman benim yaptığım gibi e, lafı dolandırmalar, yanlışlar, body language'e baktın sen yani. Vücut diline. Yok, vücut kullandığı dili, kullandığı dili. takılmalarına biraz baktım. Daha eğlenceli olacağına karar verdim yani Salı günü hani hep beraber bütün radyo olarak toplanıp ekran başına kitleniyoruz ya Adalet evet. ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın eski milyon, yalnız radyo olsa gene iyi. İşte toplanıp dinliyoruz ya biraz sert bir konuşmalarla karşı karşıya kalıyoruz. Kimi zaman kimi zaman gayet kucaklayıcı konuşmalarla karşı karşıya kalıyorduk evet. ya. İkimi Artık zaman ikisi bir de. Ama çok profesyonaldi bunlar. Yani o hitabet ilk lise çağlarından gelen o hitabet duygusunu görebiliyordunuz, hissedebiliyordunuz bütün iliklerinizde, damarlarınızda Erdoğan konuştuğu zaman. Açıkçası bende öyle bir duygu uyandırmadı. Daha profesyonel mesela epistemolojik varoluşlardan bahseden bir başbakanla karşı karşıyayız. Kendisi profesör. Daha böyle entelektüel bir dilde hakimdi konuşmasında. İlginç olacağı, benziyor. Amatör ruhla karışık olarak. Ee, bakalım ilk e, salı günkü toplantılarında bunu e, siz de birebir gözlemleyeceksiniz muhtemelen. Peki somut bir, birkaç soruya geçeyim. Ee, şey konusunda İslam Devleti ya da İslami Devlet ya da IŞİD Irak yani Şam İslam Devleti gibi adlarla adlandırılan örgütün Toplu infazları Cuma ritüeline dönüştürmesi konusunda konuştu mu? Konuştu. Bunalımdan bahsetti. Bölgede bir bunalım varmış. Irak'ta, Suriye'de, diğer Libya'da, bu ülkelerdeki bunalımların olduğunu söyledi kendisi. Bunalım olarak nitelendirildi. Soruyu, soruyu açıyorum şimdi. Evet. Sözüde gibi, kendine ama rahat et yani. O kadar. Çakma. Tamam, tamam. ee, i̇nsanlık ve savaş suçu işlediklerinden bahsetti mi? hükümet da bu tonu yani şöyle söyleyeyim Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin açıkladığı rapor var elimde. Dörçe'den insanlık ve savaş suçu işliyorlar demiş. Toplu infazları cuma ritüeline dönüştürdüler. Mübarek cuma da dehşet ve korku saçmak <gülüyor> için halka açık alanlarda toplu infazlar gerçekleşiyor. Rakka ve Halep'te kurbanlarını ateşe dizdiği, vücutlarını kestiği, kırbaçladığı toplu infazlar gerçekleştirdiği belirtiliyor raporda. Ve e, ibreti alem için yapıldı. 15 yaşında bir çocuk kurban diyor mesela. Günlerce cesetler, bedenler teşhir amacıyla meydanlarda bırakılıyor. 10 yaşından itibaren çocuklara eğitim verilerek savaşmaya zorlandıkları hatta canlı bomba olarak kullanıldığını söylemiş. Hapishanelerde acayip işkence oluyor mahkumlara yapıyorlar demiş. Ve peki bu konuda ne demiş ya bu konularla alakalı olarak konuşmasında sadece bunalım olarak bahsetti ama 8 bunalım. Ağustos'ta çıkan haberde mesela kendisi bu durumu bu aynı zamanda 49 kişiyi rehin alan işiydi öfkeyle bir tehdit öfkeli bir tehdit oluştuğu söylüyordu Evet. biraz yani geçmişten söylüyorum bunu terörist, ama şöyle diyordu aynı terörist zamanda değil, öfkeden bir araya gelmiş Hı. reaksiyon tam şeyiyle böyle radikal terörize bir yapı olarak görülebilir ama Katılanlar arasında Türkler, Araplar, Kürtler vardır. Oradaki yapı daha önceki hoşnutsuzluklar, öfkeler büyük bir cephede geniş bir reaksiyon doğurdu diye bir analiz gerçekleştirmişti Ağustos ayının başında. Böyle büyük ve genel bir analiz, burada da büyük bir genel bir analiz yoktu ama yani bu, buna benzer bir durum bu konuşmada gerçekleştirildi. Yani Birleşmiş Milletlerle aynı fikirde değiliz. Değil. Yani ha. insanlık ve savaş suçu işliyor. Yani yargılanması gerekir ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne de sevki gerekeceği sonucuna varıyordu. Evet. Çevveli'nin haberi öyle. Çünkü zaten komisyonun çalışmaları Lahye'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde eski Yugoslavya için kurulan Savaş Suçları Mahkemesi'nde başsavcılık yapmış olan Carla Del de var zaten komisyonun başında. Böyle bir şey. Kendisi hakkında yapılan analizlerde daha çok pan-Türkist olmak yerine pan-İslamist bir yapıya sahip olduğundan bahsediliyordu. Evet, Her ne mi? kadar Enver Paşa'ya gibi değerlendirmeler yapılsa da yakıştırmalar yapılsa da kendisiyle alakalı olarak. Ama mesela şöyle bir durum var. Gerçekten de e, bu durumu örnek olarak gösterilebilecek bir haber var önümde mesela. İşit Türkmen ilçesi Amerliye bir kilometre mesafedeymiş. Bir kuşatma altında Amerli Su ve yiyecek sıkıntısı yaşanıyor. Ama Amerli'deki yaşayan Türkmenlerin Türkiye'den destek görememesinin belki de sebebi de Şii olmaları. Şii Türkmenler yaşıyor Amerli'de. Irak ordusu bölgeye asker sevk etmeye başlamış. Türkiye'den hükümette herhangi bir açıklama yok buradaki Türkmenlere dair. Neden olduğunu sorduğunuz zaman benim aklıma ilk buradaki yaşayan Türkmenlerin Şii oldukları gerekçesiyle böyle bir konuda bahsedilmediği gibi bir anlayışın olduğu geliyor. Yiyecek yardımı yapılıyormuş ilçe sakinlerine ve insanlar da ellerinde silahlarla beraber işi de bekliyorlarmış. Bu konuyla alakalı bir açıklama yok hükümet tarafından. Peki o zaman ikinci soruyu. Yani sana... panislamist olayı yakıştırması biraz daha katmalleniyor bu şekilde. Evet doğru. Peki. Evet. Kerkük. Evet Kerkük. Kerkük nedir? Kerkük bir ilçe. Yani özür dilerim bir ilk en büyük e, şehirlerinden bir tane hıra. Ve Türk değil mi? Ha, evet o şeye gireceksiniz değil mi şimdi? E, Misak-ı Milliye göre hala Türkiye sınırları içerisinde bulunan Müslüm ve Kerkük lisede öğretilen duruma mı bağlayacaksınız ola? Yok başka bir şeye bağlayacağım. Kerkük hakkında bir şey söyledi mi? E, yeni başbakan. Davutoğlu mu? Evet. Hmm. Zor soru. Biraz vakit kazanayım da Google'u kullanayım. Hmm. Evet, Yok. Hayır. Hmm. hayır. Ama mesela geçtiğimiz sene değil. İki sene önce mesela ziyarete kriz yaratmıştım. Hatırlıyor musunuz? İşte şimdi ya, uyanıklık etme. Söyleyeceğiz cevabı. 9 Eylül 2012'de. 2 yıl önce tam şöyle bir durum vardı. Davutoğlu, o zamanlar Dışişleri Bakanı, Bağdat'a merkezi hükümete haber vermeden Kerkük'e gitti ve diplomatik teamüle göre de yabancı bir ülkeye resmi ziyarette bulunan bir bakan gideceği şehirleri ev sahibi ülkeye bildirmek ve izin almak durumundaydı. Bunu evet. yapmadı. Ve ne dedi? Hatırlıyor musun? Hayatımın en mutlu günlerinden birini yaşıyorum. Bugün her zaman rüyalarımda sizinle birlikte olduğumuz güzel Kerkük'e kavuşma günü. Sonra da şöyle dedi. Dağlar dağladı beni. Gören ağladı beni. Demir zincir kar etmez. Kerkük'üm bağladı beni. Arkasından ne dedi? Bir aşık, bir aşık için şiir ne kadar önemliyse bizim için de Kerkük o kadar önemlidir dedi. Nasıl? Güzel, lirik. Ee, bunu Milliyet Gazetesi'nde 9 Eylül'de. 2012'de görmek mümkündü Metin Münir'in yazısında. Demek ki böyleymiş durum. Geleceğimiz varla Kerkük, Musul, Kerkük bir aralar Türkiye'nin diye de düşünülüyordu galiba değil mi? Muhtemelen. Ama şu anda böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Kerkük savunanlar Kürt peşmergeler Irak ordusu da bir şekilde çekildi bölgeden ve PKK militanları. Evet. Peki Akdeniz'in şey ne dedi Davutoğlu konuşmasında genel bir vizyon verirken Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çatışmalardan e, bahsetti mi? Son 5 günde yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği Akdeniz'den ceset taştığından bahsetti mi? Onu da duymadım galiba. Bu da Birleşmiş Milletler'den gene bir açıklama. Gene de o bir haber. <gülüyor> yüksek Komiserliğin salı, mülteciler yüksek komiserliğinin Salı günü ya belki gün Cenevre'de yaptığı açıklamada son 5 gün de 300 mülteci öldüğünü, Akdeniz'de 300 kişi kaçıyor bu çatışmalardan ve ölüyor. Tıka basa dolu 3 mülteci teknesi batmış. En ağır kazada cuma günü Trabzon doğusunda meydana geldi ve en az 270 mültecinin hayatını kaybetti. Libyalı yetkililer sadece 100 cesede ulaşabilmişler. Yani bu ıı, ve ayrıca 2004 başından beri yani 8 ay içinde 1889 mülteci ölmüş. 2000'e yakın. Bunlardan 1600'ü sadece Haziran ayında ölmüş. Yani ak akıl durdurucu rakamlar bunlar. Savaşların arttığı zamanlarda bu rakamlar da artıyor. 2013'te mesela 600'müş. 2012'de 500 2011'de 1500'müş. Böyle Libya, Suriye, Eritre ve Somali'den geliyor bunlar. Kaçıyorlar. Evet. Evet. Şimdi peki bir de şey söyleyelim. Yani çok ağır bir durumla karşı karşıya kaldığımızda şey yok. Tereddüt bile yok bu konuda. Yeni hükümetin de bu konuda fazla bir fikri de yok. Ne kuraklıktan haberi var gibi görülüyor. Ne de şeyden ee, yani şu var e, İsrail meselesinde de e, şeyi söylememiz gerekiyor. Ya ateşkes oldu ama bütün e, sorular devam ediyor ve hatta bir çok tecrübeli bir gazeteciyle yapılmış bir Demokrasi Radyosu'nda ve Tevrijo'nda Amy Goodman'a yapılmış bir söyleşi var. Tahribatın e, akıl, hayal, hafızana almayacak halde olduğunu söylüyor. Yani ölenlerin e, bir yana 1800 çocuk öksüz ve yetim kalmış <Gülüyor> ee, ve yani hükümetin Davutoğlu'nun konuşmasında ona ne kadar yer verdiğini bilmiyorum gazze meselesine gazze meselesiyle alakalı yaptığı açıklaması vardı aslında geçtiğimiz sene yine biraz daha geçmişe dönecek olursak mesela İsrail Mavi Marmara baskını nedeniyle Türkiye'den özür diledi ve tazminat ödemeyi kabul ettiğini açıkladı demişti Davutoğlu tüm taleplerimiz karşılandı demişti Üç yıl süren kararlı müzakerelerin sonucunda, ama ardından çıkan durum pek öyle değil. değil gibi duruyor. Evet. Tüy bitmemiş yetimin hakkına uzanacak eli kardeşimiz de olsa koparırız gibi de ürkütücü bir ifade de kullanmış. Bu senin gözünden kaçmış notlarında. El koparmak mı? Hmm. Kesse de mesela daha farklı bir şey olabilir. Elini keseriz. 1800 çocuk yetim olmuş ve en az. 145 aile olduğu gibi ortadan kaldırılmış. Mesela şey çocuklar var. Üçte biri 11 bin kişi yaralanmış. Bu 50 günlük saldırılarında İsrail'in. Ve üçte biri yani 11 bin kişiden üçü, 3 bini de çocuk. Yani üçte bir kadar. Ve bu yaralanların üçte birinin de 11 bin kişiden, 3000'den fazla insanın da ömür boyu sakat kalacaklarını da biliyor musunuz? Yani evet. organları kokmuş durumda. Bu gerçekten anlatılabilir bir şey değil. Şimdi tabi tekrar kalori hesapları yapıp yiyecek, içeceğini kontrol nasıl edecek bilmiyorum. Mavi Mameladan da bahsettin. Ama son seferinde işte keçap, ayakkabı boyası, cilası ve maydanoz Hı falafelde kullanılmak için maydanoza izin vereceğini açıklamıştı. Bu ablukayı genişletmekten bunu kastediyorsa acı bir alaydan ibaret olabilir. Bu arada şeyden de bahsedelim tabi. Uluslararası ceza mahkemesinde yargılanmasının da söz konusu olduğu bir durum var. Ve İsrail'in şeyi de var. Kanser hastalarına bir teklif getiriyorlarmış. Tedaviye için İsrail'de ya da başka yerde hastanelere götürürüz ama bir şartla. Geri getirmek gelemezsin. Yok. İspiyonlarsan bizim için ispiyonculuk yaparsan diye. Yani akıl almaz bir şey. Dik. 140 140'tan fazla okul darmadağın edildi. 130'dan fazla cami tahrip edildi. Yüksek binalar filan. Yani 50 günlük travma ve sürekli e, vuruştan bahsedide e, diyoruz. Bazı da çocukların durumu var ki hakikaten insan söylese mi Tahir diye bir çocuk var mesela ya da Tahir nasıl okunduğunu bilmiyorum tam. Ama annesi Rabia'yı 40 yaşlarında kaybetmiş. Annesi çocuklarla oynarken Gazze'de, Cebaliye'de çocukları seyrederken ölmüş. Kocası da ölmüş, babası da çocuğun yani çocuklara şey, yiyecek yemek hazırlarken vurulmuş. İsrail vurmuş roketlerle yani çocukların hepsi ölmüş ve tanınamamış çocuklar yani teşhis edilememiş öyle bir durum anne de bulunamamış parçalar halinde ve çocuğun şu anda haberi yokmuş 10 yaşında dahir altı Danbahtı. yaşında Emir Rakip var pasaport çıkarılması lazım yurt dışında tedavi görebilmesi için ama Emir Rakibin fotoğrafı yok henüz. Fotoğrafı olmadığı için e, yoğun bakımdayken çekilen bir fotoğrafını kullanmışlar. Pasaportun üzerinde Foto, pas, fotoğrafın çekildiği şifa hastanesinden bir doktor telefonla yaptığı açıklamasında pasaport sayesinde Emir Rakibin yurt dışında tedavi imkanı bulduğunu söylemiş. Pasaport Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'sta sözünce Devlete yükseltilen ve başkent Ramallah'a olan Filistin yönetimin tarafından da verilmiş. Türkiye'de tedavi görecekmiş. Yoğun bakımdaki çekilen fotoğrafıyla emirlen. Evet yaralı yüzüyle. Yani 360'dan fazla fa fabrika yıkıldı ya da tarımar edildi. Tasavvurun ötesinde bir durum var. Ee, Buna karşılık da ilginç şeyler oldu tarihte görülmemiş mesela Holocaust'tan büyük Nazilerin korkunç gazabına uğrayan ve oradan kurtulan, Holocaust'tan kurtulanlar ve onların çocukları 350'den fazla sayıda Filistin halkına bir şey yapıldığını söylediler. Boykot edilmesini Yahudiler hepsi 327 Holokost kurtulanı Nazi soykırımından açık bir mektup yazdılar. Eli Weasel'ın Nazi jenositini kullanmasına karşı ilan verdi New York Times'a 23 Ağustos'ta. Onlar da ayrı bir cevap yazdılar bu Yahudiler. Ve bir daha asla dedik ama bu bir daha asla lafını yanlış anlıyor İsrail. Yahudiler de e, dahil hiç kimseye demek olduğunu söylüyorlar ve biz bunun soykırım olduğunu söylüyoruz sonuna kadar e, karşı çıkacağız dediler. Çok evet. önemli bir ses yükseldi ve Nazi toplama kamplarından sağ kurtulmayı başarmış mesela aralarında Yahudi Edith Bell var, e, anne ve babası Katledilmiş, kendisi de Terezin, Stadta ve Auschwitz'te sağ olarak kurtulmayı mucize kabineden başarmış bir kadın, Deutsche söylemiş, Amerikan hükümetine İsrail'e verdiği desteği bitirmesini istiyor musunuz sorusuna, evet istiyorum demiş, imzacılar arasında da var ve Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'den hesap sorulması gerekir, bu böyle yaşanamaz diye. Yani Amerikalılar da Kızılderili'yi öldürmüştü diyerek kendini savunuyor. İsrail bu da doğru ama iki yanlış bir doğru yapmaz demiş. Müthiş ilginç insanlar bunlar. Bana sorarsan dünyada bunların sırtlarında doluyor. Son bir Hollandalı şeyde son demecini bu konuda verip bu şeyi imzaladıktan sonra hayatını kaybetti. Hmm. Çok müthiş bir şeydi o da yani. Evet, ama bir da baktığınız zaman dünyanın en fazla acı çeken insanların nerede diye düşündüğünüz zaman çok da fazla uzaklara gitmenize gerek yok. Gazze'de durum böyle ama Suriye'de sadece bu sene içerisinde Ağustos ayına kadar 90.000 kişi öldü. Savaş boyunca bu 3 senelik savaş boyunca 190.000 kişi öldü. Yani savaşın başlangıcından 2014 senesinin başlangıcına kadar ölen insan sayısının yakın bir rakam sadece bu sene içerisinde öldü ve çatışmalarda artıyor. İsrail'den bahsediyorduk. Esad rejimiyle savaşan El Nusra Cephesi'nin İsrail sınırındaki Golan Tepeleri'ndeki kontrol noktasını ele geçirdiği haber geldi. İsrail de bu Esad rejiminden bu toprakları ele geçiren El Nusra Cephesini bombalayarak karşılık vermiş. Evet. Tabi bu arada korkunç şeyler Hamas cephesinde de oldu. Yani mesela 14 kişiyi kurşuna dizdiler. şey Olduğu için. İsrail'e işbirlikçi. İşbirlikçi diye bir yargısı, sorgusu, sualini yargıladık diyorlar ama hiç böyle bir şey inandırıcı değil. Yani e, mesele şöyle bir e, zulme uğrayanların kendilerinin de zalim olduğunu gösteren çok sayıda örnek var ve bunlardan en önemlisi de Chris Hedges dünyanın önemli gazetecilerinden ve düşünürlerinden yazarlarından Chris Hedges'in son 24 Ağustos tarihli yazısında Truthdig'de açıkça şeyi söylüyor yani zulüm görenlerin nasıl zalime dönüştüğünün Büyük hikayesini anlatıyor. Ee, yani bizim terörümüz dünyanın lanetlilerine endüstriyel silahlarla yapılıyor diyor. Endüstriyel silahlar kullanıldığı zaman da empati ortadan kalkıyor diyor. Yani bizim için görünmez. Hiçbir zaman kafası kopmuş, bağırsakları çıkmış cesetlerini görmüyoruz. Önlerin, önünde durmuyoruz orada. Ya da e, bizim yani füzelerimiz, dronlarımız ve bombalarımızdan, uçak bombardımanlarımızdan arta kalan yerlerini görmüyoruz, durmuyoruz. E, bağıranlara bakmıyoruz, çığlıkları işitmiyoruz. Annelerin, kardeşlerin, çocukların ya da e, kurtalanların nasıl gömdüklerini ve yaz tuttuklarını da görmüyoruz, seyretmiyoruz. Asıl en önemlilerinden biri onların kolektif olarak nasıl haysiyetlerin ayaklar altına alındığına tanık olmuyoruz. Ta on binlerce, yani binlerce, on bin kilometre öteden gönderdiğimiz roketlerle oluyor. dronelarla ve bütün bu geceler boyu süren kolektif aşağılanmayı, baskıyı ve güç kullanamama durumunu görmüyoruz. Yani kendisini aciz hissetme durumunu ve çıkan bu kaynayan öfkeyi de görmüyoruz. Ve doğal bir şey haline alıyor. intikam duygusunu göremiyoruz diyor ve bilinçli olarak reddettiğimiz bir şey diyor. Biz batılılar kendi bu işin içindeki suç ortaklığımızı da görmezden geliyoruz. Tabii hak, kendimiz haklı olarak Bunlar insanlık dışı, insanlık altı bir takım şeyler diye bakıyoruz. Vahşiler, barbarlar diye. Ve zaten hak ediyorlar bu işi, şiddeti diyoruz. Bu sonsuz terörün reçetesinden ibarettir diyor. Bunu şeylerin laneti de böyle. Yani, Hamaslar da bunu yapmak durumunda. Artık kalıyorlar. Yani bir vendetta karakterini alıyorlar. Bu tarihte de görülmüştür diyor. Baya Jaylen Jay Glenn Gray diye İkinci Dünya Savaşı muhariplerinden biri kitabında yazmış. Yalnız kan. Yalnız kanakam ve yalnız intikam duygusu alıyormuş bir noktadan sonra. Biri öldü mü yoldaşların birliğinden biri. Başka hiçbir şey tatmin etmiyor artık. Her şey düşman, herkes düşman. Ve kolaylıkla insanı öldürüyorsun. İşte senin de geçenlerde bahsettiğin Milgram deneylerinde de görüldüğü gibi yani. insanları öldürmeye sevk etmek son derece basit ben normalleşiyordu. Normalleşiyor tamamen. Yani faul değil idam edenleri de canavarlar değil aslında kendimizi kendimizi görmemiz gerektiğini. Evet ama Folie'nin olayında da oturup bir düşünmemiz lazım. Her gördüğümüz olayı bu şekilde e, kabul etmeli miyiz? Çünkü medya tarihine baktığınız zaman bu hoax'lar ve aldatmacalarla dolu olduğunu görüyoruz. Neyin nereden geleceği hiçbir şekilde belli olmuyor. Direkt kendimize verilen şeyi Doğru olarak kabul etmeli miyiz? Yoksa üzerine biraz düşünüp tartarak mı yapmalıyız? Buna göre analiz ederek gerçekliğini sorgulamalı mıyız? Foley üzerinden belki denemesi yapılabilir foley olayı üzerinden. Çok evet. fazla insan konuşuyor bu aralarda. Aramızda kalsın. Foley olayının gerçek olup olmadığına dair spekülasyonlar da artıyor. Biz muhtemelen hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz ama. Aynen 11 Eylül'de olduğu gibi olayların arkasındaki sebep ve motivasyonlar o, neydi dedi. Komplo teorilerinden haddi hesabı yoktu, komplo teorileri. Evet. Burada daha basit bir durum söz konusu olabilir yani. Peki burada herhalde bugün burada bitirelim noktalayalım ve bitirirken de Chicago grubundan bir bahada gönderme yaparak prelude to air adlı parçayı çalalım. Grubun jazz rock türünde <gülüyor> yayın yapan, e, müzik yapan çok ünlü grubun, Chicago grubunun kurucu elemanlarından Daniel Serafi'nin doğum günü 1948'de, tabii ki Chicago'da doğmuş, Illinois'de 28 Ağustos 48'de onun için çalıyoruz. Sonra da bir günaydın diyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. ce caste